Lan Allah Allah, baştan haber verip panikledim. <gülüyor> Selam gençler, bir g daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, böyle bir cevap verme fırsatı, hoşluğu verdikten evet. sonra... Hoş dediler. Evet. Devam edebilirsin oradan, oradan evet. yürü. Oradan yürüyorum. <gülüyor> evet, Nafesk, bugün ne konuşacağız? Bugün de bir önceki programda çok hoş saçmaladığımızı fark ettim ben. Oradan oradan devam edelim diyorum. Ya zaten birkaç bölümdür gayet iyi saçmalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Son balkon keyfini dinlediyseniz ya orada da güzel güzel saçmaladık. Ne yalan söyleyeyim ben ilk bölümünü dinleyebildim. İlk yarısını dinleyebildim ama baya baya eğlendim yani. Yarın <gülüyor> devamını getireceğim onu. Evet, konumuz bugün e, at arabalarının Türkiye ekonomisine katkısı. Aa, <gülüyor> kapatıyorlar değil mi? <gülüyor> ne diyor lan bu <gülüyor> Uzman konuğumuz yıllarca at arabalarını süren <gülüyor> ve at olarak görev <gülüyor> At aramızın da at olarak görev ee, Uzman atımız Gavgayesk <gülüyor> ve araba Aristo. <gülüyor> Evet, bu kadar, o kadar da tasmin Bu <gülüyor> <gülüyor> kadar da değil. Ee, bugünkü konumuz ne olacak? Nedir bugünkü konumuz? Bugün zaman yolculuğu hakkında atıp tutabiliriz bence. Hı. İkimizin de sonuçta sevdiği bir konu. Yani diyorsun ki at arabalarının Türkiye ekonomisine olan katkısından çok daha ciddi, çok daha önemli bir konu bu. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Ama en azından daha fazla bir hani fikrimiz vardı. <gülüyor> Bir tanesi gerçek oğlum. At arabaları. <gülüyor> zaman, dakika, dakika, gerçek... zaman yolculuğu gerçek değil mi diyorsun sen şimdi? Yani en azından şu anda bizim kapat kapat gidiyoruz kapat. <gülüyor> <gülüyor> Dün devam ederiz. Evet bu saçma espriyi de yaptıktan sonra dikkatlice tepki vermedim. Evet. Ben de o yüzden hemen özür dileme ihtiyacı duydum. <gülüyor> <gülüyor> Utandım biraz. Zaman yolculuğunu konuşacağız bugün. zaman yolculuğu konuşalım? O On... Eskiden daha böyle planlı, programlı yapardık biz bu podcast'i. Yani Gerçi evet, o zaman iyice çok saldın. Oluyor, mi? Çok saldın. Ben, ben <gülüyor> saldım. Hayır, yani mesela şey hakkında hiçbir fikrim yok. Hani filmlerden mi gireriz. Direkt konseptimi tartışırız. Hani Bence... paralel evrenlerime gireriz. Back to the Future'daki zaman yolculuğu mantığı üzerinden mi çıkarız? Zaman bir düzlemdir, hayır değildir falan. O kafalarım gir. Mesela şu an değil abi mesela. He? Direkt sana cevabını söyleyeyim. Değil abi. E, yani zaten evet. Hani kavramsal olarak zamanı tartışmak biraz daha... Bir önceki podcast'ta aslında onu biraz yaptık. Güzel. Bir önceki podcast'ta ne yapmadık ki? <gülüyor> bir önceki podcast'ta ben e, yer yer kutsal değerlerimize hakaretler etmiş <gülüyor> olabilirim Neyse ki 3 kişi dinlediği için evet. <gülüyor> çok sıkıntı olmadı. Şimdi? 3 <gülüyor> kişi falan deyip biliyorum bu arada. <gülüyor> Yok lan baya da dinlenmiş yani. Kaç kişi dinlemiş? Şimdi net rakam vermek istemiyorum. <gülüyor> Üçten fazla mı az mı? <gülüyor> fazla. fazla. <gülüyor> ben dahil mi? Ben her podcast'ı en az iki kere dinliyorum. Çünkü ben montajlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir çekerken, bir montaj derken. Niye oğlum? Arada ben de yapıyorum. Ne öyle diyorsun? O zaman bunu da sen yap. İşte belliydi bunu. Oca. <gülüyor> sen kaşındın. Şimdi. Bence... Ee, şeylerden girelim. Hani zaman yolculuğu kavramını sonuçta biz en azından bizim nesilde ilk e, karşılaşmalarımız çoğunlukla e, dizi filmlerle oluyor. Birkaç tane ikonik film var böyle. Back to the Future'dır, Terminator'dır. Ondan sonra başka ne var? İkonik zaman yolculuğu filmi. Ama mesela işte hani Terminator'le geleceğe dönüş serisi arasında tabi konsept, konsept çok büyük çok farklı fark yani. Aynen aynen. Mesela onun üzerinden konsept farklarını da tartışabiliriz bence. Bir oradan girebiliriz evet. Hani şu yüzden dedim çok büyük bir konsept farkı var diye. Bu arada ikisinin de konseptini çok severim ben. Evet. Yani tabii ki geleceğe dönüş çok daha eğlencelik bir şekilde kullanmış. Hatta ikinci filmde hani zaman kırılması paralel evren muhabbetine falan da giriş yapmıştı. Ama Terminatör'de öyle bir şey yok. Terminatör düz. Evet. Düz kafayı lineer. geçmişte bir şey değiştirirsen... O geleceği etkiler. Aynı gelecek olur. E, sapma makma olmaz. O yüzden Serhat öldürelim. Ama orada biraz da şey yok mu? E, kadercilik durumda yok mu mesela? Ya çünkü şey var. Hayır kadercilik sonuçta... olsaydı şey olurdu. Sen geçmişte ne değiştirirsen değiştir. Gelecek etkilenmez olurdu. Olacak ne olursa olurdu. Ya Şimdi şöyle düşün ama. Sen anneni kurtarmak ve var olabilmek için aslında bir adam yolluyorsun geçmişe. O adam evet. gidiyor anneni dörlüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve sen oluyorsun. Evet. Ya orada kadercilikten ziyade orada bir mantık hatası var. <gülüyor> evet o zaman terminatördeki <gülüyor> büyük mantık hatasını açıklıyoruz. <gülüyor> Spoiler. <gülüyor> Oğlum ya hayır. İşte o düzlem dediğimiz şey orada skip atmıyor mu zaten terminatör? Yani ya düşünsene şimdi sen o herifi geri yollamazsan sen olmayacaksın. Ama sen varsın hacı. Evet. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yani orada aslında şöyle bir şey var. Ee, hani orada hakikaten bir mantık hatası var. Acaba bu herif kendi DNA testini falan yaptırmış mı? Mes mesela bak son filmde biraz yaklaşmıştık ona. Hani olayın nereye bağlanacağını falan hani az çok görecek gibiydik. Yani hani geçmişe <gülüyor> annesinin yanına yollamadan önce bu erif benim babam lan Tirbi vardı son terminalör filminde. Evet. Gerçi onu da sadece annesinin kayıtlarını dinleyerek biliyorum. Evet. Ama yani annesi ne? orada böyle bir şey, lan sanki bu muydu lan falan demiş olsa. <gülüyor> <gülüyor> Öteki takimiydi olsa. Artık bir daha bir tabur İhan adam yoluyoruz. <gülüyor> On çok çok çirkin değil mi bir yandan annenin sesini sonra... yapıyorsun. Bak zaten yeni Terminator filmi Triple X. <gülüyor> <gülüyor> yeni Ha bu arada evet bu evet. da son haber. Hem yeni filmle ilgili yeni gelişmeler var hem evet. de filme bağlantılı olarak bir dizinin başlayacağı söyleniyor. Aynen. Yani Terminator'ün 5. filmi olacak zannedersen 5 evet, oluyor. bu ve şey hani e, subtitled Genesis olacağı ile ilgili bir e, söylenti var. Teyitlenmiş bir şey değil. Yani Genesis'te neyin Genesis'i? Yani, e, mi, mi yok sana. Çünkü dördüncü filmde sanki Skynet'i gördük. Böyle gördük. bir şeyler çıkıyordu. Yani belki robotlaşmanın, yani robot askerlerinin ortaya çıkması vesairelerin Genesis'i olabilir. Ya da hani John Connor'ın ilk yılları olabilir. Ya, ama o robotlaşmanın Genesis'ini de aslında üçüncü filmde gördük. Gördük mü? Onu sabote etmeye çalıştılar hatta. O iki yıl lan. Üçtü, üçtü. İki de şey vardı, Astro Vista Baby. Yani, tamam işte, o robot kolu yok etme muhabbeti işte. Ama o kadardı. Yani 3'te bildiğin Hani bir şirket olarak vardı orada. Öyle mi? Engineerlarından biri, hatta işte o senci herif. Orada genç, herif. genç ee, John Connor mı vardı 3'te? 3'te ben John Connor falan hatırlamıyorum. 4'te miydi yoksa? <gülüyor> hani Claire Danes'in oynadı hangisi? 3. filmde şey oynadı işte... Hayır konu da zaten. Bak, Claire Claire Leans Leans oynamış. oynamış. Benim dediğim Christina Logan. Ha, Ha evet. Böyle robot olan kız. Evet. E dedi, robot dedi mi? oynadı sonra böyle. Evet. Ya bak TV'ni yapmışsın değil mi Civa Adam'ı? Evet. Onun üstüne niye robota dönüşen robotu yaparsın? Ama dediğim gibi hani filmin olayı zaten. Hani üçüncü filmin olayı harbiden o cemesis aslında. biliyor ölme artık şirket olarak önümüzde bak var. Bak işte, yani. bak genç can kanırmış işte bu herif. Evet bu herif can kanırmıştı. hatırladım şimdi herif göründüğü. Oha oğlum 3. film ne zamandı ki? Ben yani 2003 mü? 10 sene mi olmuş? Olmuş vallahi. Ya ben aslında 4'ten çok ümitliydim Christian Bale falan ve hani bildiğim böyle asker modunda. Bende çok iyi bu arada. İyiydi. Ama ben birazcık daha aksiyon bekliyordum anladın mı? Christian Bale şeylerinden. O annesinin kasidelerini dinleyip böyle ağlamakla olarak <gülüyor> durduğu sahneler yerine hani birazcık kombata girmiş girselermiş daha dedim. Bilmiyorum ben ben çok çok yerli yerinde çok dozunda bulmuştum her şeyi. Şey hariç. CGI Arnold çok çirkindi. O ara, öyle. Baya çirkin. Ama yani görmek yine eğlenceliydi. Yani trivial bir durumdu falan filan ama Tabii çok CGI. Gençleştirmeleri gerekiyordu bilmem evet. ne ama. Ama yeni filmde mesela olacağını söylüyorlar işte. Zaten yani. Arnold'suz <gülüyor> Arnold'suz terminator düşünülemez gibi bir durum söz konusu. Evet. Ki zaten ya 3 ya da 4. film için herif 30 milyon dolar falan almıştı. Temiz para. Üç için almıştı büyük ihtimalle. O zamanlar daha şeydi, governor değildi. Gavna. Şimdi de değil. Evet, artık değil. Terminatörün mantık hatasını yıllar <gülüyor> sonra biz bulduk. <gülüyor> ben niye mantık hatası diyorsun peki sen ona? Hayır, eğer adam kendi gönderdiği herif tarafından döllendiyse... Adam döllenmiyor oğlum, annesi dölleniyor. Yani işte dölleniyor işte, yumurtalmış evet. <gülüyor> <gülüyor> Ondan önceki gün şeymiş. <gülüyor> tamam, diyorsun ki adamın kendi yolladığı adam yumurtladıysa diyorsun... Hı -hı. Ee, ...bu adamın... E, ...şey olması gerekiyor. Yani geçmişin... ...bu döngü nerede başlıyor? onu Tabii işte diye. asıl olay o zaten. Dolayısıyla döngünün başladığı... ...noktaya geldiğin zaman... ...o adam olmadan da o herif varmış oluyor. Tamam işte biz muhtemelen... Şu, ...orada şöyle bir şey var. Dolayısıyla yine. orada senin kadercilik dediğin kısım... ...devreye gidiyor. Evet. Yani o herif de ölemesemiş... ...ölemesse bile... ...olacakmış o adam. Evet. Dolayısıyla buradaki mantık hatası şu... ...annesini... Öldürse bile oraya John Connor kalıbında bir insan olacak. Hah. İşte o noktada Back to the Future ile zaman yolculuğu konseptinin kesiştiği noktada devreye giriyor. Nasıl biliyor musun? Aslında bizim ilk izlediğimiz film zaten Hı -hı. bir paralel evren hikayesi. Hangisinde? Terminator'da Daha mı? bir de evet ilk filmde. Çünkü hani biz şöyle bir film izlemiş olsaydık. Sarah Connor ilk filmde öldürülüyor. Hı -hı. Ve film bitiyor tamam mı? Hı -hı. Bu... Gerçek timeline olabilirdi. Yani şöyle, bu filmi izlerdik. Hı hı. İşte ikinci filmde de atıyorum, John Connor'ın çok daha yaşlı bir haliyle <gülüyor> görürdük. İşte yani hani ergenlikten sonrasını. Hı hı. Ve işte geriye bir herif yollayıp annemi kurtar diişini görürdük. Ya aslında annemi kurtardan ziyade annemi koru muhabbeti var tamam, yani. İlk koru. filmde hakikaten orada şey yok. Annemi git annemi sik, şey beni oluştur demiyor. Tabii öyle. ki demiyor. Ha. İşte o yüzden diyorum ama. Geriye birini yolladığında annemi koru diye yolladığı anda hı hı. Zamanda bir kırılma oluyor. Aynen. Ya da geriye herifi yolladığında değil, herif annesini becerdiğinde zamanda bir kırılma oluyor. Ya her türlü zamanda bir kırılma oluyor. Ama şimdi yani Terminator'deki mantık hatası şu: Eğer zamanda kırılma oluyorsa, onun geçmişi e, senin geleceğini etkilemiyor olması lazım. Çünkü paralel evren doğuşu. E etkilemiyor oluyor. olabilir. Yani sen film zaman hani... sen hangi filmleri izlediğinle <gülüyor> alakalı. Yani sen. İlk filmi izliyorsun, bu şu evrendir diyorsun, atıyorum X evrendir. Üçüncü filmde de Y evrenin filmidir. Adam sana asla şey demiyor ki, lineer demiyor ki. Lineer demiyor ama aksini de söylemiyor. De o söylemiyor yüzden tabii. bütünlük olarak kabul etme durumundasın. Paralel evrenleri de bir bütünlük olarak kabul edebilirsin. Yani paralel evreni bir bütünlük olarak kabul edip seni, sana bunu sunuyorsa o adam... ...o adamın bunu paralel evren olduğunu söylemesi hayır, lazım. Tabii Çünkü ki, geri zekalı Amerikan seyircisini yapıyor bunu. Tabii ki bunu kabul ederek sunmuyor zaten canım. Yani orada bir mantık hatasının ötesinde... ...orada bir... ha oh, ...gördünüz mü oğlum nasıl da böyle bir şey koydum buraya. Böyle, hani öyle bir durum var. Ya yani yüzden, sonrasında çok da... Hayır hayır. Oradaki, mantık, <gülüyor> hatası şu, oradaki <gülüyor> mantık hatası şu. Bir, o adam niye geriye... ...şey... E, ...Junkan'ı niye geriye adam yolluyor? Çünkü robotlar diyor ki... <gülüyor> Ben kardeşim ben e, geriye robot gö Arnold'u gönderirsem ve annesini öldürtürsem bu herif, doğmaz. He, bu herif doğmaz diyor. Yani robot orada zamanla lineer kabul ediyor. Evet. <gülüyor> Alternatif ve paralel evrenleri hiç saymıyor. Gerizekalı bir robot yani. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla John Connor da diyor ki madem bu iş böyle yürüyor. Madem robot robotlar <gülüyor> gerizekalı ben daha geri <gülüyor> robot Robotun bir bildiği vardır diyor ben de annemi koruyayım diyor. Yani, İstemeden annesine bir kazevenklik yapmış oluyor. Babasını geçmişe yollayıp annesini dö döllettiriyor. Evet. Ve var oluyor. Evet. Peki mesela geçmişe Ama normal işte, bir insan değil de t yollamış olsaydı annesine. Hani ikinci filmdeki gibi. Hı. Hani ilk filmde normal insan yolladın. Evet. Edo hamile kaldık öyle. T-1000'i i̇şte hani yollamış olsaydı. anam siktir. Yok yok. Lanet olsun. <gülüyor> ben böyle bir şey nasıl yaptım? <gülüyor> Kafanı sileyim. <zikir>. Arnold. Yetiş. <gülüyor> Sana güveniyorum. Anneme hiçbir şey yapmayacağını, Yapamayacağını bilmiyorum. <gülüyor> yani... Ama o da aslında çok net değil. Hani, <gülüyor> yani... Tamam bir... Oradaki açıklaması da sperm şu... Sperm yok belki Arnold'da ama hani bu, bu asla birini beceremeyeceği anlamına gelmiyor. <gülüyor> Daha kötü değil mi? Daha <gülüyor> <gülüyor> Çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> Terminatörü hiç böyle bilmiyordunuz, değil mi? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Terminatörün siki üzerine <gülüyor> konuşan adam var mıdır acaba? Düşünsene <gülüyor> <gülüyor> şey sahnesi vardır ya ve kolu <gülüyor> böyle açar burada demirler var. <gülüyor> Oynatır onları. <gülüyor> Biraz siktir. Evet yani ama dediğim gibi, ilk filmde insan değil, T'bini yollamış olsa olmayacaktır belki. Ya da bambaşka biri. Ya yani işte kadar olursak yine ulan Hayır, ben varım, yok olmama imkan yok diyor mesela. Harif. Şimdi yani orada yorumlamaya bağlı. Şimdi sen işte orada tayb... Back to the future diyor ki ama mesela. Hani Back to the Future mantığıyla ben Hı -hı. E, geriye insan değil makine yollamış olsaydım, Hı -hı. robot yollamış olsaydım ben olmazdım. Ben diyor. yavaş yavaş silinmeye başlayacaktım Hı -hı. diyor hani mesela Back to the Future öyle diyor. Evet. Çünkü değişti. Ben yokum. Hı -hı. Aynen. Yani aslında Terminator de... demiyor. Terminator demiyor. Terminator orada kaderci işti. Ne olursa olsun bu çocuk olacaktı. Ama yine de annesinin yani, daha az ara işte görmesi oradaki için... mantık hatası şu. Ne olursa olsun o herif orada olacak ise robotun şey Skynet'in zaten terminatör geçmişe göndermesinin bir anlamı yok. Şanslı mı deniyorlar işte orada. <gülüyor> gerizekalı <gülüyor> robotlar. Ya, robotların gerizekalı olmasında bir sıkıntı yok ki. Yani olabilir bu. Yani, yani sonuçta robotların Skynet... gerizekalı olmasındaki sıkıntı şu biliyor musun? Ne biliyor musun? Abi Skynet insanlığın amına koymuş tamam mı? <gülüyor> Ve gerizekalı o. Ama ya Skynet ama ya hani istediğin kadar hayvanı bir AI hani sen yap. Hı <gülüyor> hı. Zaman yolculuğu kavramı üzerine onun neler çıkarabileceğini hani ne teoriler üretebileceğini düşünsene ya yani. Hani... Zil tane şey yapmıştı. Hepsi yani. de saçma sapan olmayacak mı ama? Çünkü hani kanıtlanmış hiçbir şey yok, kanıtlanabilecek hiçbir şey yok. Zaten. Ama zaten zamanda nasıl yolculuk yaptıkları da belli değil hani. <gülüyor> evet. Elektrik topunun içine atıyorlar <gülüyor> yani, yani... diğer tarafta çıkıyor. <gülüyor> ama zaman yolculuğu teknolojisini adam geliştirmiş değil mi? <gülüyor> Geliştirmiş mi? Bana, doğru, bana bunu söyledi. Geliştirmiş mi? Sanırım geliştirmiş. Yani çıplak oldu gördük. Evet. Çıplak oldu. gittiğine göre ki o da ayrı bir mantıksızlık. <gülüyor> Neden çıplak? <gülüyor> ya üstünde bir şey götüremiyorsa tamam mı? Kendi nasıl gidiyor? Saçları niye var mesela? Ha. Ha, organik, var. inorganik tartışması var ise onun iskeletinin de gitmiyor olması gerekiyor. Aynen öyle. Asıl iskeletinin gitmiyor olması gerekiyor. <gülüyor> yani. Ve o adamı niye hani şey yaparsın, şey yap şey yapaydın ya figürler gibi hepsi bir arada hani kıyafetiyle bir, bir robot yapıp gönderdi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani diyorsun ki Terminatör çok mantıksız bir film, izlemesinler. Hayır canım. Çok Şimdi izlememiş olan varsa lütfen izlemesin. <gülüyor> Bu arada Arnold'un anatomik olarak e, düzgün bir robot olduğunu da hani çıplak olduğu sahnelerde görüyoruz. Evet. Yani biz görmüyoruz da onlar görüp de aa senin niye çükün gün yok demediklerine göre demek ki var demek ki var. Evet ya işte hiç hiç terminator'i bu şekilde düşünmemiştim. Bundan sonra da bir daha hiç düşünmeyeceğim <gülüyor> bu şekilde. <gülüyor> Peki evet. şimdi yeni film e, Sarah Connor Chronicles kıvamı bir şey mi olacak yine? Ya bu arada Sarah Connor Chronicles'ı ben seviyordum. Ben ya. de seviyordum. O gerizekalı herif dışında o ne Beverly ya da oynayan o dengi erif var ya. Onun yerine birazcık daha düzgün bir karar bir insan oynatmış olsalardı o rolde bence e, daha iyi olabilirmiş. İyiydi zaten. Bir de ha, bitirildiğinde biraz... de iyiydi yani. Ha? Bitirildiği zaman da iyiydi dizi hala iyiydi yani. Bir de çocuk fazla emo'ydu. Ama dönemi için popüler bir <gülüyor> tipti yani. Yani bence fena gitmiyordu iyiydi. Sarah Connor da iyiydi. E, Summer Glow'un oynadığı dişi evet. e, terminatör de iyiydi. Orada şey vardı, e, şey muhabbeti. Orada filme bağlamışlardı aslında. Çünkü. Ya da filmde var mıydı öyle bir muhabbet? E, şey, insanlarla robotların arasındaki e, asiler mi diyelim? Asi robotlar arasında bir şey, alışverişi. Film, film, filmde yoktu. Alışveriş. Yok muydu öyle bir şey? Son filmde belki. İşte... E, şeyini oynadı. Evet oynadı. evet son, son filmde hani vardı. Çanta götürme evet, gittiği muhabbeti. Vardı son filmde. <gülüyor> Çünkü o muhabbet dizide de vardı. Yani <gülüyor> o yüzden zaten oradaki kız orada falan gibi bir şeyler vardı. Hani o güzeldi. Kıza işte o Summer Glow karakterine şey öğretmeye çalışması, insanlığı aşılamaya çalışması Evet Komikti yani yerde. Yer güzeldi, eğlenceliydi. Aksiyon da iyiydi yani. Bilmiyorum görsel olarak da iyiydi. iyiydi dizi. Yani bence de fena değildi. Peki onu diyorum şimdi hani yeni film yine Sarah Connor filmi olacak. Mı? Şu an Sarah Connor seçiyorlar falan. Tamam Sarah Connor e, yani şu ana kadar zaten... da, hani Seçtikleri aktrislere bakınca da yaşı hani Genç. Yani Lena Headey'nin oynadığı rolden biraz daha genç. Ama şey sonuçta Hani zaman yolculuğu filmi ya. Yani filmin ya, bir kısmı işte belli bir zamanda bir kısmı belli bir zamanda geçecektir. Evet zaten. ama şu var buna 5. film demiyorlar. Reboot mu diyor? Evet reboot diyorlar. Yani 5. Hmm. film diyor olsalardı şey diyecektim. Hani bir önceki filmden okey yolladı herifi <gülüyor> e, yine ilk filme geri dönüyoruz. Yani Chronicles dediği şimdi e, Sarah, bu sefer Skynet, konuları çocukken öldürmeye... Çalışıyor. Çok da çocuk değiller canım açıkçası yani, Çok da çocuk değiller de hani şeye baktığın zaman adı neydi? O şey onun yan. Game of Thrones'daki kız. Hmm, baktığın Baktığınız işte. zaman 14 yaşında bir karakteri de oynayabilir yok <gülüyor> canım. Hani Ama 20'lerinde falan herhalde <gülüyor> hani. Tamam. İlk filmin tamam. öncesine belki. O dönüyor. işi işi iyice böyle şey iyi sağlaştırıp işte tört, e, geçmişten gelen gelecekten gelen Terminator hani e, <gülüyor> seni Erketsiz pedallamaya kalkarsa sonra John Connor, Bakire Meryem diyorsun. Ha muhabbeti o ayrı bir geyik oldu. John Connor babasını yollarken bir hata yapıp bir senesinde sıfır <gülüyor> yılına yollamış <gülüyor> <gülüyor> O erkin orada kimleri becerebileceğini düşünsene <gülüyor> Of ziliyon tane John Connor. <gülüyor> konudan kopmayalım. Zaman yolculuğu. Evet. Zaman yolculuğu. Şimdi bence birazcık da Back to the Future konuşalım. E back to the Future'da çok konuşacak bir şey yok. Yani benim en sevdiğim üçlemelerden. Hatta yani en sevdiğim film birinci film, ikinci film, en sevdiğim ikinci film falan. hani. Hı -hı. O derece çok seviyorum yani. Ama hani onun zaman yolculuğu konseptinin üstünde çok konuşacak bir şey yok. Tamamen eğlencelik tutulmuş bir şey yani. Hani işte geçmişe dön, değiştir, günümüzde de değişsin. Hani aslında en tatlı konsept o yani, yani orada en hakikaten en çok isteyeceğin Hı? en çok empati kurabileceğin hani ee, orada hakikaten lineer zaman yani orada hakikaten paralel evren ya da zaman kırılması vesaire denen bir şey var aslında ikinci filmde bunun üzerine duruyorlar hani geleceğe de gidiyorlar ya çünkü hani gelecekten biri geçmişe dönüp bir şeyi değiştirdiğinde bambaşka bir timeline oluşuyor diyor dok bunun hani çizip, yazıp <gülüyor> çizip açıklamasını da yapıyor. Şimdi o kırılmayı düzeltmek için ama diyor mesela. O o ana geri dönmeliyiz. Onu düzeltirsek kırılma ortadan kalkar diye böyle çok şapşalcı bir açıklama yapıyor. Ama şimdi şöyle, kırılma şimdi, ortadan kalkmaz mantıken. Bir kırılma daha yaratırsın sen orada. Bir, bir bir paralel evren daha yaratılmış olur aslında. Yani orada zaten düzeltme dediği şey şu. Sen müdahale ettin ya, müdahale edilmesini engellemek aslında. Yani sonuçta paralel evreni hangi boyutta tartışıyoruz? Senin şu anda bizim yaptığımız her ter tercih bir zamanda kırılımı yaratıyorsa Hah, illaki ki işte, onu olman veya olmamanın bile bir zamanında. Tabii zamanda canım yani hani artık. eğer o kelebek etkisi ne kadar gideceksin ki? Hiç hiç öyle bir şey değil çünkü. O, o oradaki yani. zaman birazcık daha dayanıklı bir zaman. O yüzden <gülüyor> çok kolay kırılmıyor. <gülüyor> yani ama mesela zaman kırılması denen bir şey var ise. Hani ilk filmde Marty McFly eğer babasıyla annesi bir araya gelmeseydi orada bir zaman kırılması yaşanıp orada hani o kaybolmadan olmadan hikayenin devam ediyor olması gerekiyordu. Ama onu da tamamen o şekilde değil bambaşka bir şekilde gösterdi. Hani dediler ki hayır Marty McFly yok olacaktı o zaman. İşte. Hiç var olmamış olacaktı. Hayır. Şimdi o zaman onlar zaman kırılmasını yanlış anlamış. <gülüyor> O zaman Red <gülüyor> to the Future'daki büyük hatayı açıklamasın mıydı? <gülüyor> Her zaman kırılması yaşanıyor olsa, orada yapılan bir değişiklik, yani seçim farkı, yani mevcut zaman akışının bozulmasına değil, yeni bir zaman akışının oluşması. E, mantıkken öyle olmalı. Evet, sebep olmalıydı. O zaman o kendi zaman akışı içerisinde var olan bir birey olarak Boyut atlamış bir adam olacaktı orada Martin McFly, anladın mı? Kaybolmayacaktı. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla kendisinin getirdiği bir fotoğrafın üzerindeki resmin <gülüyor> karakterlerin kaybolmaması gerekiyor. <gülüyor> Zaten şeyi de yapıyor, ya yani o, filmin evet. sonunda geriye dönüyor ve geri, kendisini de izliyor. Yani aynı zamanda var olabiliyor da, hani böyle iki tane Martin evet. McFly. Ayrıyetten, Can şey Dok Brown'un ölmesini de engel. Evet. Çünkü söylüyor ona. Evet, ya yani diyorum ya işte tamamen eğlencelik bir konsept aslında. Beklediğimiz futuristik. Beklediğimiz Future bir yalan arkadaşlar. <gülüyor> İnanmayın öyle şeydir. Bir de bu adam böyle hani hangi cesaretle şey e, çizgi filmlerin sonunda bize bilim dersi vermeye kalktı hiç. Niye diyor <gülüyor> küçük küçük deneylerdi onlar yani. Zaman yolculuğu anlatmadı diyorsun. Ya anlatmadı, anlat, <gülüyor> ya anlatamazsın çünkü yani. Gerçi var bir 2 wormhole anlatmaya kalkışması var. İlk sezonun böyle son bölümlerinde falan. Onlar da DVD olarak hiç çıkmadı galiba ya. Değil Animated series güzeldi çünkü elendi. Şimdi oturup çok hani belki doc brownları atarsan hani live action kısımlarını biraz daha hani izlenebilir olur da Hı. tamamen animasyon olarak izlemeye kalkarsan. Geçenlerde ben denemiştim mesela. Peki. Başka hangi zaman yolculuğu filmi geliyor? Ya, tonlarca ama hani son dönem Looper vardı mesela. Ben ki ben sevmedim. ben. Looper. Looper geç. Ya onda da çünkü konsept şeydi yine aslında. Hani yine kendini kurtarmaya çalışan bir tipti yani. Evet. Yani orada hani geçmişe dönüp gençliğini kurtarmaya çalışıyordu. Geçmişe dönüp gençliğini kurtarmaya çalış masından ziyade o şey hani gelecekteki kötü adam bu e, gençliğindeki o ev, velet ya. Şimdi o velet iyi veya kötü hangi yöne giderse o herifin e, hayatı da yaşantısı da... Evet, ya yok. orada da yine bir paralel evren durumu yok <gülüyor> ama yani yine yine evet. yer görüyor. İşte o yüzden geç zaten. Sonra da loop'a alıyor hatta yani tamamen bir tane loop'a giriyor. Yani çünkü şey durumu var. O zaman bu herif bu yaşa geldiğinde hep geri gidecek. Ha işte geri gitmesine gerek kalmayacak. Ama işte <gülüyor> bir şey olabilir mi ki? Hani mantıklı düşündüğün zaman hani o ne kadar mantıklı düşünebilirsin. Hani bilmiyorum da yine de hani bu herif o yaşa evet, bu geldiğinde bütün zaman yolculuk filmleri çökertiyoruz. Çürütüyoruz. <gülüyor> ya <Yani gülüyor> ne olursa olsun o herif o yaşa geldiğinde o zaman geri dönecek durumu var. Yani sen bunu istediğin kadar engelle. Eğer geri dönmezse çünkü değişmeyecek. Ya şimdi şöyle... Ama değişmiş o yüzden geri dönmesine gerek yok evet. diyorsun mesela. He. Ama öyle bir durum... Ya işte anladın mı? O loop oradan oluşuyor zaten. Yani yani loop filmin... oluşmamış oluyor. Ya filmin söylediği loop zaten o değil de. Neyse. Şimdilik diğer zaman yolculuklu filmler. Mesela e, Time Traveler's Wife. Time Traveler's Wife güzel film. Evet. Yani. Orada tabii zaman yolculuğu ile ilgili. Ya olay tabii bir, orada çok o değildi orada. Evet, romantik bir evet. e, film. Yok. Ya Time Travelers wife çok hani özellikle zaman yolculuğu açısından çok konuşacak bir şey yok aslında. Evet herif birden-bire kayboluyor geçmişe bir şey oluyor falan filan. Evet. Ondan ya, o sonra... sürekli time jumplar yapıyordu oradaki hikaye oydu. Yeni aslında. İşte about Time'ı ben, time. ben izlemedim. Ben de izlemedim hala. Çok merak Hı. ediyorum. Sinema da çünkü... gidecektik senle, gidemedik. Evet. Sen dedin sevgilimle gideceğim, tamam dedim. Evet, o sonra olmadı. da gittim, gitmedim. Evet. Ben onu bekliyorum düştün diye mesela heyecan. Çünkü hem çok eğlenceli gözüküyor. Kesinlikle. Hem de işte az önce söylediğim şey, Back to the Future'ın da eğlenceli kullandığı dediğim şey, hani empati kurması da kolay olan şey, hani geçmişte yaptığın hataları. ...dönüp değiştirebilmeyi istersin. Bu hep vardır. Hani pişmanlık da değil. Yani bir şeyi değişik olmayı, yapmış olmayı isteyebilirsin. Evet. Bu çok başına gelir insanın. About Time'da da hikaye o aslında. Hani aynen. kızı tavlamak için <gülüyor> sürekli yeni yöntemler deniyor herif. Yani hani bir çeşit şey... ...ne o e, komedi... ...Adam Sandler'lı... Hangisi? Fifty First Dates. Ha, aynen. Yani hani bayağı o kafada aslında. Ama işte... <gülüyor> babadan oğla geçen bir zamanda yolculuk yapma e, yetisi var hani onun üzerine kurmuşlar hani o da çok eğlenceli yani evet niye şimdi bu ifi e, geçmişe gidip Hitler'i öldüremiyor çünkü sadece kendi yaşamı içerisinde evet. gidip gelebiliyor e işte, sadece geçmişe gidebiliyor evet, sınırları da o şekilde çizmiş olması zaten hani bizim Bundan 10 sene sonra çıkıp About Time'daki büyük <gülüyor> hatayı çürütüyoruz, <gülüyor> düzeltiyoruz falan filan dememizi engellemek için. Evet, Ama bizden korkmuşlar Biz korkmuş tabii ki, tabi ki yine onu da çürüteceğiz. Çürütecek mi? <gülüyor> <gülüyor> About Time'i bekliyorum. Ya, tonlarca zaman yolculuğu filmin var. İçlerinde benim en <gülüyor> sevmediğim sanırım Time Machine. Time Machine, Timeline ondan time sonra. Timeline Rezalet. Rezalet. Hani e, timeline niye aklıma geldi? Çünkü Paul Walker daha yeni oynadı. Daha yeni oynadı. Evet. Rezaletti e, timeline, time machine. Hani hangi time machine? Klasik time machine mi? Cihai şeyin oynadı. E, Memento guy, oynadı. Guy, guy yok, Guy Pearce. Yani o, o elf işte. Anladım. Mesela mi? orada da zaman ve mekan kavramının hani koyuyor. Evet, <gülüyor> farkını söylüyor. Sadece zamanda yolculuk edersen ki aslında şey öyle Back to the Future evet. o kafada mekanda bir değişiklik olmuyor. olmuyor. Peki o mekandı yani geçmişe gitmiş ya o herif. O herifin hani o elektrik topu tam böyle yere. Tabii canım, en, <gülüyor> en büyük Lupol o zaten bütün Time Travel filmlerinde. Hani ulan koordinata göre gitmiyorsun. Hadi koordinata göre gittin diyelim. O tarihte oraya ne bileyim bir tabela asılmadığını, yeni bir kulübe yapılmadığını ne bileyim Orada bir, bir, bir kamyon ha yani bir, bir kamyon gür, gübre dökülmedi nereden biliyorsun yani? yani bilmiyorsun. şeyde mesela time Machine'de onu görüyorsun evet. mesela üstüne işte yağ, yağmur çam, çamur işte e, bitki örtüsü evet. ıvır zıvır oluyor şeyde de mesela var bu Philadelphia e, eksperimentler galiba daha hani işin askeri kısmı Güya yaşandığı varsayılan böyle efsanevi bir hikaye hani bir gemi dolusu Amerikan askerinin işte 4500. zamanda yolculuk ettiği falan kafasında bir şey. Onda hani gemide e, sonradan askerlerin işte bir kısımlarının e, demirin içinde bir kısımların dışarıda Hı -hı. olarak bulunduğu falan filan söyleniyor. Hani. Ha, evet. Şimdi öyle demişken aklıma gelen bir tane daha zaman yolculuğu filmi şey e, Deja Vu. Onun kafası güzeldi mesela. Şimdi Deja da şöyle bir şey var. Yani orada da e, şey tartışmak gerekiyor. Yine paralel evren mi değil mi? Evet. Çünkü ya o, ama mesela başlangıçtaki, evet, başlangıçtaki gerçeklikte kız ölü. Evet. Adam geçmişe gittiği zaman e, kızın yerine adam ölüyor gibi bir durum söz konusu. Kız yaşıyor ve o zaman akışındaki yine kendisiyle buluşuyor. Fakat hani e, oradaki şeyde e, şu var. Ha, doğru. Orada bir mantık hatası <gülüyor> <gülüyor> Ne var? Ee, aslında şu var. Sen geçmişe gidip notlar bırakıyorsun ve o senin zamanında devam ediyor gibi algılanıyor. Yani o kırılım nerede kırılıp nerede birleştiği ile ilgili tabii bir soru işareti var. Yani tamamıyla birbirinden bağımsız iki zaman çizgisinin oluşmadı bir yerde sonra teker kendini toparladığı gibi bir evet. e, durum söz konusu ve bu da bir yalan biliyorsun sen de. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yok diyeceğim bu da büyük mantık hatası bak işte birer birer çürütüyorlar <gülüyor> <gülüyor> bir de yine son dönem hani zamanda yolculuk kavramı onda biraz daha hani işte zihinsel bir yolculuk şeyin e, Donnie Darko'nun oynadığı Hangisi? Ee, Senses of Time. Hayır. <gülüyor> evet doğru bak oldu. o. Hırpaya bol bol zaman yolculuk hikayesi filminde oynamış yani aslında. Döndarko'daki de çünkü çok daha farklı. Orada da çünkü aslında biraz daha wormhole durumu var. Hani e, filmin başında evine düşen o uçak motoru hikayesi. Hı hı. Bir wormhole'dan düşüp gelip düşüyor falan filan kafası var o. Benim dediğim şey e, e, ne bu? Tren'de, Miran'de bu... Hatırla filmin adını ya. Hatırlayamadım. Birazcık daha ipucu. Yok işte, ben de ipucu hiç yok. Ama tamamen kafa olarak yapıyor yani... orada. Yani o sürekli resetleyip, geri alıp, sürekli bir şey değiştirip, deniyor, olmuyor, deniyor, bir daha değiştiriyor, bir daha değiştiriyor. Yani doğruyu bulana kadar sürekli bir tekrar tekrar zamanı değiştirmeye çalışıyor. Hmm. Bilemedim. Ben izlememiş olabilirim. Siktir filmi ne dumuttum ben. Şimdi IMDB'de Danny Darko diyor Hatcan, değil mi? Yok canım. J <gülüyor> Jake. Chilling Hold. Source Code. Ha Source Code izlemedim. İzle, ilginç. Ay onun üzerinde 7.4 almış. Evet. Değişik, değişik çok çok çok değişik bir kafası var mı? Bence Michelle Moana da var. Vera. Vera da var evet. Vera. Vera. Vera demişken e, Beysmutter ikinci sezonu onaylanmış. Right, teaser'ı da çıktı. Hı -hı. Biz siteye koymadık gerçi daha. Biz bu aralar biraz tembeliz Bir bit. Bu arada yazar alalım mı ya siteye. Çünkü biz madem biz yazamıyoruz. <gülüyor> Birileri yazsın. Ben bu kızı hiç sevmiyorum ya. Neden bilmiyorum. Neden ya Ghost Bu e, Mission Impossible'da oynayan değil mi? Oynadı galiba ya. Bilmiyorum. Bir antipatim var. Ben beğeniyorum ya. Tatlı kız. Evet. Evet oynamış Ghost Protocol'da oynamış. Ghost Protocol'da o, çok az... JJ'inki çok... miydi o? Cj değil. Ben yine şeyle karıştırıyor muyum? JJ'inki Ghost Protocol mi yoksa? Yok. Redbird'müş. Ee, JJ'inkinde oynadı asıl. Çünkü burada cameo yapıyor sadece. Hmm. Ee, ...filmin sonunda bir 5 dakika falan... ...5 dakika bile değil, 2 dakika falan görünüyor. Ee, Mission Impossible 3, JJ'in ki. Tamam. İvit, imit. JJ. <gülüyor> Asıl burada işte yakıp büküyor ya ortada. Hatırladım. Oğlum çok film izleyince kafada hepsi benim bir gibi ya. Evet, kafada patlayan bombalar. Böyle bir şey Ben bir de böyle sürekli devam filmi severim falan deyip duruyorum da... ...onlar da ağzına sıçıyor adamın ya. Yani... 5 tane devam filmi olduğunda bir, bir, böyle bir, bir seri haline geldiğinde hangisi hangisiydi bir yerden sonra unutuyorum ben. Hmm. Birbirine giriyorlar yani. Çizgi romanlar da o kadar olmuyor ya. Çizgi yani. roman yani birazcık şey galiba bence <gülüyor> yani, devam filmi eğer birbirinin çok böyle şey hani yumuşak geçiş yapan devam filmlerinde çok olmuyor. Ama hani benzerlik olup da farklı filmler olduğu zaman o zaman bayağı şey oluyor. Yani tek bir T Testere serisinde birinci film haricindekilerin hangisi hangisiydi hatırlamıyorum mesela. Ben Testere filminde sadece o, o birinci film miydi? O tek odada geçen. Bir de o işte. O bir miydi? Ha ben de öyle. Diğerlerinde hangisi hangisiydi? Hiç, hiçbir fikrim yok. Yani zaten konusu olmayan filmler bunlar bir de. Tabii canım. Sadece konsept var. O yüzden birbirine girmesi bence gayet mantıklı. Ya ama işte aslında bir alt ana hikayede koymaya çalışıyorlar hani sonuçta. Yani testlere de hani vermek istedikleri işte ana hikaye şey değil mi? Adam kötü adam da zaten ölüyor ya yani hasta masla o yüzden öldürüyor falan filan. <gülüyor> Mesela başka zaman yolculuğu filmi söyle bakalım. Onu da çürtelim. Ama o kadar Hı. çok var ki yani. Tamam işte aklına geleni söyle. Timeline'da çürütecek çok fazla şey var. Time'den kendi çürük zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler falan da öyle. Ha, yani mesela şeyi zaman yolculuğu filmi sayar mısın? Grand Hawk Day mesela. Ee, onu pek saymam. <gülüyor> bir time loop çünkü o da yani evet. aslında. Bir zaman yolculuğu olarak saymak gerekmiyor bence onu. Ya da Butterfly Effect mesela. Butterfly Effect de bir e, zaman yolculuğu filmi değil. Çünkü bir yolculuk yapmıyor. Ama zihinsel olarak yapıyor aslında. Dönüp düzeltiyor Aslında hatta düzelttiği kısımları da bize hep filmde blackoutlar şeklinde veriyorlar. Ve blackout kısımlarına sonradan geri dönüp oraları toparlıyor güya. Hani. Ve etki de ediyor. Hani filmin sonunu düşünürsen hiç. Hani çok alakasız bir yere gidiyor hayatı aslında. Yani bayağı değiştiriyor. Yani yaptığı tercihler Bilemiyorum. Yani şunu da bir... Komik bir şey olurdu herhalde Butterfly Effect için. Bir şey değiştiriyor ya. O değiştirdiği şey onun kendi ölümüne sebep olsa geri dönemeyecekti o. Evet. Kalacaktı orada. Ona yakın bir şey yaşıyor aslında filmde. Hayır ama ölmüyor. Evet ölmüyor. Keşke ölseymiş. <gülüyor> onun devam ikinci ve üçüncü filmi de var biliyor musun? Biliyorum. Ne yazık ki varmış öyle bir şey. Hatta üçüncü filmde şey oynuyor. Starbuck oynuyor. Olabilir. Bilemedim. O diziden sonra kariyerinin gerçekten... Köçe gittin. <gülüyor> Gerçi onda, o diziden sonra dizinin öncesinde de bir kariyer pek olduğu hey, sayılamaz. Yok. O yüzden madem biz bulamadık e, birileri liste yapmıştır diye düşünüyorum. Aaa. İngilizlerin Frequently Asked Questions About Time Travel. Onu izlemedim Baharda galiba. Bağırda geçiyor. Baştan sona. İzlediğim ne zaman yolculuğu filmlerinden biridir mesela bu. Bir bu bir de yine bundan birkaç sene önce bir İspanyol filmi, Time Crimes diye çevirmişlerdi, Los Cronos, Crimes Oğlum, falan gibi bir şey. Asıl şey var, Time Cop. Time Cop'la var, evet. <gülüyor> televizyon, televizyon dizisi bile var Time Cop'un. Ee, Bu arada o da yanılmıyorsam remake'i gelecek Time Cop'un da. Galiba gelebilir. Aaa, uh, Looper, primary izlemedim. 12 Monkeys. Palmer de... da mesela çok çok kafa karıştırıcı bir film. 12 Monkeys de... Ah, Voyage Home var. Ve ee, e Star Trek'lerde var zaten. <gülüyor> Now, şu Back Time Crimes dediğimde. Çok iyi filmdir mesela o da. Bill ve Ted'i... E, Saymadım. Çok sayamıyorum. The Groundhog Day'i eklemiş mesela onlar. Evet, Butterfly Effect'i de koymuşlar zaten. Time Bandits. Time Bandits şeyin, değil mi, ee, yine Twelve Monkeys'in yönetmeni, Monty Party'in... Evet, Tevhidyalıyım. Time Bandits çok güzel. Time After Time mesela çok garip bir filmdi. Time After Time'ı da izlemedim. Time After Time'da bir e, bir Jack the Ripper muhabbeti de var. Ve şey oynuyor... E, otomatik Portakal'daki herif, Mentalist'le de oynadı ya son sezonlarda. Kim o? esimler isimler hep time time bandits çünkü yanlış mı yazmıyor <gülüyor> evet top 23 top 50 top 23'e bakalım oha birinci sıraya butterfly effect konmuş back to the futurelar var Hattab Time Machine. <gülüyor> evet, o da mesela çok eğlenceliydi. Onda devamının gelecek söyleniyor. Öyle mi? Hı, Hı. İzlerim. Ben de izlerim herhalde. Ama hani zaten zaman makinesinin Hattab oluşundan... <gülüyor> e tabii ki e, yani tamamen geyik. Ha, Triangle mesela... Triangle'ı da izlemedim iyiydi. ben. O da çok iyi. Frequency... Ama onda da mesela bir Time Loop durumu var yani. Frequency'yi ben izledim sanki. Frequency ama babasıyla... E, şey... Bak, Radyo dersiz, üzerinden Evet. Radyo evet, üzerinden Tamam. Ya. Orada da mesela şey vardır. Ee, babasına Yahoo ha, ha, ha. isminde bir şirket kur falan, kuracağın şirketin adına Yahoo adını ver falan gibi bir geyik yapıyordu. Yahoo'dan hisse al dese çok daha mantıklı olurdu aslında. Sanki yani öyle sırf... sadece sadece ismi veriyordu galiba. Sonra onun da amcası Yahoo şirketini kurup zengin mi ne oluyordu. Saçma sapan bir durum vardı. Umarım ben yanlış hatırlıyorumdur ve hisse alıyorlardır. Evet, umarım. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ben üzüldüm şimdi o çocuğa yani. <gülüyor> o çocuğa üzüldüm yani. O çocukta biliyorsun, Power Surf İnterest'deki abimiz. Ha? Hı <gülüyor> hı. Jim, Jim, Jim Bilmiyordum onu. Jim, garip soyadlı Jim abim. Ama aslında var ya, o kadar da çok yokmuş bu listede. Tanı Dargo, 12 Maymon. İşte time işini tamamı. Bugün 23 filmlik liste açtım. 23 tane film var işte. Hadi şimdi 50lik olanı açtım. Hadi bakalım. 50 tane var onda bu. Ama böyle hep o katıklayarak sağa gitmen gerekiyor. Ona. Galiba öyle. Sevmediğim şeyler. Butterfly Effect. Ha Lake House. Lake House. Onu da ben izlemedim. <gülüyor> Lake House'u izleme. Onda mektupla izlemeyin. haberleşiyorlar. <gülüyor> Lake House'u izlemein, izleyeceksiniz. Onun orijinal olan Japon versiyonunu izleyin. Ee, derim. Japon versiyonunu ben hani çocukluğumda izlemiştim ve hani çok güzel çekilmiş bir film. <gülüyor> Adı ne? Adını bilmiyorum. Japonca bir şey işte. Tamam diyorsun ki Lake House Japon diye aratın. Aynen. <gülüyor> Lake House'un Japon versiyonu ki orijinal versiyondur. Onu izleyin. Lake House'u izlemeyin. Zaten hem Sandra Bullock hem de Keanu Reeves'i aynı anda maruz kalmanını hiçbir anlamıyor Jacket. Jackett'ı da izlemedim. Oh, o da efsane bir izlenecek bir seri film çıktı. Yani, çok güzeldi. Oh, oh. Ya şu şey kafasını sevmiyorum işte zaman yolculuğu filmlerinde. Hani King Arthur dönemi falan hani oraya döndüm ben. Ya orta çağa niye gitmek istersin Is, ki? Pis ya. Yani hani zaman yolculuk yapacaksan sanki ya böyle <gülüyor> hani gerçekten tam böyle 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı dönemleri ya da işte ne bileyim ya prehistorik zamana gitmek istemez, gitmemelisin Sikerler o ne çok çirkin yani Ya prehistorik zamana hani ben dinozor minazor görmeye gitmek isterim. Ya ki görüp hemen dönmen lazım. Yani. Ha bir de yani şey şansın da yok ki böyle, böyle elektrik kaynağın yok, o yok, yok yani sonsuz bir gücü olması lazım. Hani böyle bir ne bileyim sağlam bir akün olması lazım. Sıçtız. Kaldın orada, bittin yani. Geri dönüş yani. şansın yok. En azından birinci Dünya Savaşı dönemine gidersen bildiklerinle para kazanabilirsin diyorsun. Aynen öyle. Ya yakın geleceğe, yakın geçmişe yapılan seyahatler çok daha eğlenceli, çok daha şey hani bence. Doğru. Şimdi ateşi keşfettiğin zamanı monetize edemezsin. Yani. <gülüyor> ya da çok, çok ne olur? Kadın. Evet, firavunlar gibi yaşarsın abi aslında. Evet, orada da işte bizim geçen haftaki podcast'te bağlayabiliriz aslında. Uzaylıyız. Uzaylılar aslında biz miyiz? Evet. Belki zaman yolculuğu makinesi böyle şey gibidir. Sen söyle, çanak gibi. O yüzden olamaz mı? Sorcer. Olabilir. Time Cop, Midnight in Paris. UFO dediğimiz şey diyorsun, zaman hmm. de diyorsun. Olamaz mı? Olabilir. Bence olabilir. Bence her şey olabilir. Pegasus'u Got Married'ı hatırlamıyorum mesela ben. izlemedim, bilmiyorum. Ben izlemiştim. Galaxy Quest tamamen geyikti. Geçelim. Vu'yu da konuştuk, çürüttük dejavuyu. Somewhere in time, evet, hani Christopher Reeve. Ama çok uzun zaman oldu ben izleyeli. Yani. Meet the Robinson'yu da geç, Pleasantville de var mıydı zaman yolculuğu? Yani uyanıyor gibi bir şey oluyor, sonra günümüzde benziyor gibi. Ama fiction da bulmuyor mu kendini? Böyle televizyon ha. dizisinde falan bulmuyor mu kendini? Aynen. Hani dürüm... Sevdiği bir televizyon dizisinin içerisinde buluyor. İnsanlar Ellerdeki orada ne kadar mutlu falan filan derken. Sonra uyanıyor gibi bir şeydi. Evet. Bu zaman yolculuğu sayılmaz. Evet. Ha, less Visitors. Komedi, değil mi? Komediydi. Şey. İşte e, Şövalye. Slaughterhouse, Fyber. Okey. Yani efsanedir. Hani kitabı da çok güzeldir. <gülüyor> Hatta yani film Film şimdi izlediğim zaman çok şey geliyor bana. Çok ağır, çok çok yavaş geliyor. Ama kitap, kitap çok iyidir. Bu neydi? Bu ne gütü? Her şey bu domun içinde mi geçiyordu? Hayır. O zaman benim hatırladığım başka bir şey. Öyle bir şey vardı sanki çünkü. Triangle, Triangle izle. Çok, çok iyi film. Bu kadının hep dudakları böyle ya. Çok rahatsız ediyor öyle. Hani. Değil ya. Bu fotoğrafta öyle Yok ya, hep böyle Triangle izleyin. Çok iyi zaman yolculuğu film frekansı Frequency, frekanstan bahsettik. Abi, bir kere babanla telsiz üzerinden geçmiş gelecek konuşamazsın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa, az önce bahsettiğim <gülüyor> F experiment experiment. Oh. experiment Star Trek. Ee, balina kurtarmak için geçmişe döndükleri. <gülüyor> Run'ların enerjisi ne? e Ona onda da, da çünkü hani olmayınca baştan tekrar dene geri dön. İşte olmadı baştan dene ha. kafasıydı hani. Cık, geç. Flight of the Navigator ben indirdim yakın dönemde. Tekrar izlemek istiyorum çünkü hiç hatırlamıyorum. Çocukken ben en az 3 kere kiralayıp video kaset olarak izlemiştim ama... Source Code fena değil diyorsun. Evet, Source Code güzel. Yani fikir olarak güzel. Peki, First Contact. First Contact zaten güzel. Yani. <gülüyor> evet, hani Star Trek, Next Gen'li Star Trek filmler arasında en iyi olmasa bile 1-2'yi oynar diye düşünüyorum. evet. evet. First Contact. First Contact bir de Borg'lu olan. First Contact sinemada izlemiştim. Ben de First Contact'ı sinemada izlemiştim. Ee, Army of Darkness geçiyorum direkt. Time After Time'ı hiç, i̇şte at, o, hiç az bilmiyorum. Az önce söylediğim Jack Tripp'ı hikayesi şey, Malcolm McDowell şeyde, şey oynuyor, H.G. Wells'ı oynuyor. Hmm. Güzel filmdir aslında. Yani. Bunu hiç, hiç geçiyorum. Navigator'ı hiç bilmiyorum. Scape of the yaptık. Evet, the... heps... Ya onları hiç zaman yolculuğu filmler olarak göremedim ben. Aynen. Ya aslında bir zaman yolculuğu var. E tabii ki var. Ama o böyle hiç... hani tadımlı bir şey. Superman dünyayı çevirip. Aa döndürüp <gülüyor> etrafında ters çevirip. <Bu> dönüp... <gülüyor> aslında orada şey diyor hani dünyayı ters çevirdiği için zaman geriye gittiği değil. Hani orada şey, e, zamanı çevirmek için yaptığı etki dolayısıyla dünyanın ters dönmeye başladığı e, gibi bir açıklama var. Ama gereksiz bir açıklama. <gülüyor> Hiçbir şekilde dünya tersine dönemez. Tamam mı? <gülüyor> Bülent'e de geçiyorum. Harry Potter'ı iyice geçiyorum. Time Bandits'i hatırlamıyorum. <gülüyor> Lojet'i hiç bilmiyorum. Lojet'i şey, Twelve Monkeys'in aslında e, çakıldığı film derler lejete için yani ta atmışlardı terbiyeliğim de asla kabul etmez ama öyledir yani <gülüyor> hani lejete izlersen üstüne Tarantino izi izlersen konseptin aynı olduğunu görürsün. İçiyorum bunları. Time, Time Crimes. Crimes. Time Crimes İspanyol filmi mutlaka yani şu an. Time Crimes ben izledim. dinliyorsanız bunu da mutlaka. Time Crimes açın ben galiba izledim bu bunlar şey hani. Normal e, çalışan fakat böyle hafta sonları toplanıp da işte... E, Hayır, o Primer. O zaman ben Primer izittim. Evet, o Primer. Okey. Primer hatta önce bir kısa film. E, o kısa film ödül alıyor, bilmem ne. Uzun e, metreye şey evet, çeviriyor. uzun çeviriyor, çok küçük. O, o güzel çok bir film. çok kafa karıştırıcıdır mesela ama. Ya orada çünkü hani zaman yolculuğunun kendisinden ziyade birazcık situation e, draması gibi. Ama şey var orada. E sen şeyi asla <gülüyor> anlayamıyorsun. Peki bu makineye ilk ne zaman girdiler? Yani çünkü film öyle bir yere gidiyor ki <gülüyor> bir noktadan sonra şeyin takibini yapamıyorsun. Hani şu zaman girerse, şu kadar saat kalırsa, şu <gülüyor> kadar geriye dönüyor hikayesi var ya. Evet. Sürekli böyle bir yine mühendis kafasıyla düşünüp matematiğini yapman gerekiyor. Ama film bir de bütün diyalogları sana hepsini vermediği için, evet. bir sürü şeyi senden sakladığı için sen bir yerden sonra kopuyorsun yani. Ama onu... Ee... Şey yapamazsın bence. Ee, hani ne kadar girdin, ne kadar saat kaldın, ondan sonra ne kadar geriye gittilerin hesabını filmi izleyerek yapamamamının sebebi. Yani bu ya film... kurgudan da evet, dolayı. Evet kurgudan tabii, tabii dolayı. Ki. Ama işte şey kötü. Hani sen lineer olarak bakıyorsun doğal olarak başta. Çünkü Hı. düz kurgu gözüküyor. Sonra baştan sona anlatacağı bir hikaye varmış gibi gözüküyor. Ama sonra ilk mesela... ...makineye girdiler, çıktılar, bilmem ne falan filan. İşte gidip bir silahın patlamasını bir partide engellemeye kalkıyorlar bilmem falan. Sonra çok ufak ufak şeyler veriyor sana. Doneler veriyor, çok ufak ufak ipuçları veriyor. Mesela işte evde otururlarken çatı katından paldır küldür bir ses geliyor. İşte bodrum katından bir ses geliyor. Hı hı. Halbuki bağladığı kendisi orada. Evet. Falan. Ama onu sana asla söylemiyor. Sadece o gürültüyü duyup geç, geçiyor falan bilmem hani... Hep böyle böyle ufak ufak şeyler veriyor. Yani, yani. ayrıyeten şey yani onun hesabını e, dediğim gibi kurgu yüzünden yapamayacağın gibi o adamın da şeyi e, onu çok e, hani nokta atışı ve kurgulanmış bir şekilde sana vermesi de mümkün değil. O yüzden büyük yani aslında bir bakıma piçliğini yapıyor tamam mı <gülüyor> Şurada şöyle bir şey yapalım kafaları karıştın diye yapıyor. O Ama çok Time Crime's'ı crimes izle. Time Crimes'ı izlerim. Bak ee, küçük bir İspanyol filmi. 4-5 kişi oynuyor zaten. Mesela şey. Ya. Ne diyecektim. Inception'da mesela. Tamam mı? Hani bazı detaylara fazla takılmazsan kendi başına güzel bir film. Evet. Ama mesela işte o düşüş hissiyatına mesela bir trigger olması ve seni uyandırması durumu söz konusu ya. Ve işte her bir alt kademedeki rüyaya girdiğin zaman e, hani bir zaman çarpanı Evet. işte atıyorum, salıyorum bir dakika bir saati denk geliyor rüyanın içerisinde. Bir daha girdiğin zaman işte o her bir dakika bir saati ise işte 60 saati denk geliyor falan filan gibi bir hesap var. Mesela o hesabı da hiçbir zaman şey olarak hesaplayamazsın filmin içerisinde de. Tabii canım. Ve hani orada kamyonun işte sağ sol yapma hareketi durumu söz konusu olduğunda slow motion olarak da gösteriyorlar. Hani mesela oradaki işte çekimin değişmesi, işte ilk girmenin değişmesi de düşüş hissiyle benzer hissiyatlar oluşturacağından hani uyanmış olmaları gerekiyordu gibi mantık hataları var. <gülüyor> Bunu da çürütmüş olayım. Ondan sonra geçiyoruz. It's a wonderful life. Bunu hiç zaman filminden sayamaz. Niye canım? Geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı hani sonuçta? Hani. It's a wonderful life. Geçmişi, geleceği ve şimdiki zamandan ziyade sadece bir geleceğe gidip Sonra geri dönüyor. Niye canım? Yani o sensiz e, yaşanan halini göstermiyor mu? Hani herifsiz yaşanan hali. Ha aslında orada kardeşi yerine o ölseydi. Yani... ya ona ona benzer bir hikaye yapıyor yani. Var mıydı sanki öyle bir şey? Grandtok'ta ben ben dedim koyardım çünkü sürekli bir time loop durumu var. Yani başa sarıp tekrar ve hani o, cık, o zaman içinde yaşanan şeyleri de değiştirmeye çalışıyor bilmiyorum baştan sona bilmiyorum. Çok da keyifli filmdir bu arada. Yani bir zaman yolculuğu Hatta filmi... Yolculuk etmiyor adam. Etmiyor. İlla bir yolculuk etmesi lazım. Neye <gülüyor> bir şeye binip gidecek. Yani. Tabii. Peki. Primer. Evet. Primer iyiydi hakikaten. Ee, Donnie Darko. Donnie Darko'yı hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Donnie Darko. Tekrar, Donnie Darko'yı ben... Tekrar izle. Hani bloklamış olabilirim kafamdan. Çünkü hani çok böyle aşırı derecede popüler yani kültlükten popülerliğe geçen filmler vardır ya veya işte müzikler filmler diziler öyle bir şey olduğu zaman bir iriti oluyor bende o yüzden bir şekilde sevmemeye başlıyorum o yüzden tekrar izlememiş olabilirim. Dairek toskatını izlemiş miydin mesela? Yok. Dairek toskatı çok daha net hani filmi. Mesela o yüzden hani şeyi falan da gerçi tekrar tekrar izlenecek bir film de değil ama çok sevdiğim bir film. Ee, Requiem for a Dream mesela. Onu ben, da bir daha... Ben de severim. Bir daha izlemedim. İzlediğimde bıraktım. Ben izlemiştim iki üç kere. Requiem for a Dream'i de severim. Evet. E, filmlere konuştuk. Bence şimdi düzeye <gülüyor> Yok. Zaman yolculuğu peki. Bana şunu söyle. Hangi e, teoriye göre hangi zamana gitmek istersin? Teorisi fark etmez ya. Yani... Ya... Muhtemelen benim kafamdaki şey biraz daha böyle e, butterfly efekt gibi olacaktır. Hani hmm. Kendi e, yakın tarihimde belli noktalara dönüp belki bir şeyleri değiştirmek falan Peki olabilir. Peki dönmek veya ileri gitmek arasında bir seçenek verirsen hangisini yaparsın? Ya i̇şte orada teori devreye girer ama. Çünkü bensiz yaşanacak bir zaman var mı? Ben geriye tekrar aynı noktaya dönebilecek miyim? Falan filan. Yani, yani dönebileceksem... tamam işte, o yüzden teoriyi de sen seç. Ee, eğer geri <gülüyor> dönebileceksem bir kere hani <gülüyor> ilk çıkış noktama geri dönebileceksem geleceğe gitmek isterim tabii ki. Yani. Ama hani senin olduğun zaman e, hani senin yola çıktığın zaman akımın içerisinde bir yere mi gitmek istersin yoksa? işte onu diyorum yani eğer şimdi ben kalkıp buradan işte bugün <gülüyor> bindim zaman makinasının içine girdim. <gülüyor> ve e, atıyorum 25 sene sonrasına gittim. O aradaki 25 sene bensiz yaşanmış olacaksa hiçbir manası yok benim için onun. Sırf şey açısından 25 sene sonra dünya nasılmış onu... ama ben yani cuma... içinde ben olmalıyım yani. Bir sonraki yani. cumartesiye gidip işte loto numaralarını öğrenip geri gelme gibi bir derdin yok yani. Hayır işte diyorum ya, ya orada, orada senin olup olmaman çok önemli değil. İşte ama orada diyorum ya hani orada e, hani sensiz yaşanan bir hayatı gözlemlemek o. Ama ben açıkçası hani 25 sene sonra ya gidiyorsam hani kendimin ne durumda olduğunu görmek isterim yani. Hı. Kendi cenazene gitmek istersin. Mesela? Şey. Yakılacak mısın, gömülecek misin? Yani. Belki de kuşlara iyi olacaksın? Belki de. Belki de. Yani öyle bir şey aslında olabilir. Ee, hani mesela ben birazcık daha şey, e, sen söyle. Ama şimdiki bilgilerle geçmişe gitmekte güzel olur. Yani, geçmişe gidip geçmişi yaşamak mı yoksa? Tabii tabii şimdiki bilgiyle 80'lere dönüp mesela hmm. bu kafayla 80'lerde yaşamak çok ilginç olabilirdi yani. Bu kafayla 80'lerde yaşayıp mesela delirebilirdim mesela. Evet. Ee, Microsoft'a gidip bak abi bunu yap evet. deyip, değil mi? Ama biraz da bir yana data alıp gitmek lazım. Tabii. Oraya gidip abi bizim zamanımızda şöyle bir şey var. Onu nasıl yapmışlar bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak iPod diye bir ot şey yapacağız. <gülüyor> tamam mı? Böyle ot kafası. Windows 8. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sırf sana inat çıkmıyorlarmış değil mi? <gülüyor> ya aslında ben birazcık daha şey Bu neydi? Marvel'daki o kertoş büyük herif Gözlemci Observer mıydı? Guardian evet. mıydı? Neydi? Observer İşte Observer gibi hani Geçmişe gidip Tarihin belli sahnelerini hani gör, Gözlemlemeyi isterdim hani Gelecekten ziyade Hani atıyorum ben bir... Şu anki yazılı tarihe inanmıyorum diyorsun. Yazılı tarihe inan, inanıp inanmamak dışında hani, eğer yazılı tarih Gözümle gerçekse Gözümde görmeden inanmam diyorsun. Yazılı tarih gerçekse o gerçekliği görmek adına Sağlamasını yapmak istiyorsun yani. Yok sağlamasından ziyade hani film gibi izlemek için. <gülüyor> yani bir şey değiştirmek ya da bir şey manipüle etmek için değil de gözlem için, izlemek için o asrın giyiği vardır ya işte zaman makinem olsa dönüp Hitler'i öldürürüm falan. Öldürmem ben. Yani öldürmek lazım mı bilmiyorum da. Bence hani... öldürmek... ya yani şimdi antisemist olmak istemiyorum. Hayır ama... hayır. Hiç o açıdan düşünmüyorum da. Şu yüzden diyorum öldürmek lazım mı? Ya hadi lazımsa bile... O, o, o benim görevim olan... Ben beceremem olmanı. Beceremem yani. Yani zaten öyle bir durumda hani... Yanına ha... bir orda alıp mı döneceksin? Hayır canım. Yani şey durumu Twilight ki o olay var. Seni anlattım Evet. Tabii canım. Yani, yani çocuğu e, alırsın, öldürdün ha, ama çocuğun, onun yerine başka bir tanesi ha. geçip itler olacak. Yani hani. Ha, olmayacaksa eğer, hani gerçekten köklü bir değişiklik yapabileceksen Sen öldürmezsin abi. Gidersin alırsın çocuğu. Atıyorum başka bir yerde e, başka şartlar altında büyümesi için verirsin. Anladın mı? Gidersin e, Türkiye'ye getirirsin. <gülüyor> <gülüyor> o çocukla dönersin. <gülüyor> Belki de böyle bir şey yaşandı. Değil mi? Evet. <gülüyor> Aynı şeyi düşündüm de söylemek istemiyorum çünkü sınır dışı ederler daha kötü e, polis merkeze de götürebilir. Yani bir de şey var. Hani benzer büyüklü. Niye Hitler'i öldüreyim işte o zaman? Hani Hitler'in babasını niye öldürmüyorsun mesela? Çünkü Hitler'in babası bir bok yapmadı hani mantık. Niye canım? Doğmasına vesile oldu. Evet. Ona bakarsan dedesini niye öldürmüşsün? Ya da aynen öyle. İşte orada da bir grandfather paradoks hikayesi var. Bu sürekli ne zaman hani time travel hikayesi konuşulsa hep ortaya atılan. Hani zamanda yolculuk eğer olsaydı işte geçmişe gidip dedeni öldürürdün ve sen var olmazdın. Peki. Peki. Grandfather paradoks. Niye dedeni öldürüyorsun? Neden babanı öldürmüşsün? Yanlışlıkla öldürürsen mesela. Niye öldürüyorsun? Time yani? da şey var ya. Hayır niye, niye insan öldürüyoruz ki biz? Ya şey yanlışlıkla gibi... ne bileyim. Yani şey. E... Böyle bir, bir mutlulukla oha dedeciğim! diye <gülüyor> koşup sarılmaya çalışırken adamı belki düşürüp kafasını bir yere vur, vurdurup. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Time Cop'ta da şey var. Ee, aynı iki insan. Hı -hı. Farklı zamanlardan iki aynı insan. Eee aynı anda var olamıyorlar. Mesela hani yani sana kendime dokunabilecek mesafeye geldiğimde eğer etkileşime girersem böyle bir birbirimize giriyoruz böyle. Hmm. Böyle saçma sapan böyle bir Senle ben niye birbirimize yumruya dönüşüyoruz <gülüyor> Niye niye biz dönüşüyoruz? Hayır ikimiz değil lan kendime dokunuyorum. Kendi <gülüyor> Dönüş. geçmişime gidiyorum. Tekerleği kullanmam lazım. Tekil kullanıyorum. Dönüşüyoruz Kendini... diyorsun çok. İşte Ben ve yeni ben işte eski ben ve yeni ben biz ikimiz. Birbirimize giriyoruz böyle. Ben kendime giriyorum demek ne bileyim komik geldi şimdi. Yani. Ben şey diyecektim ne diyecektim? Bir şey diyecektim unuttum. Birbirinize girince siz. <gülüyor> ha yok oluyoruz yani. Bilmiyorum yani düşünsene. Rönesans <gülüyor> devriye dönüyorsun. Florensa'ya gidiyorsun. Ve diyorsun ki Leonardo abi beni bir çizsene. Nice. <gülüyor> <gülüyor> o da hemen çiziyor zaten. O şey o yuvarlığının içinde oturtacağın <gülüyor> çıplak adam ben olayım mı? <gülüyor> Mesela. <gülüyor> Michelangelo'ya gidiyorsun. Abi sırtımda üzüm var beni heykelimi yapsana. falan. Böyle şeyler çok eğlenceli olabilirdi. Hani bu insanlarla gidip bir merhaba demek. Bir imzalarını almaz. Giyik <gülüyor> kafası değil mi? Her gün bunu yapıp yapıp geri dönüyorsun değil mi? <gülüyor> Ama kimse inanmıyor. Neler değişmiş falan onu izliyorsun sonra. <gülüyor> kimse inanmıyor çünkü zaman kağıt da seninle yolculuk yaptığı için. yapayım <gülüyor> Yepyeni. <yerine. gülüyor> o yüzden ikinci gidişinde gömüyorsun kağıdı. Çürüyor. Sonra bulmak için kazıyorsun. Yani mesela işte ne bileyim... E Sanayi devrinin başına gidip işte İngiliz bilmemlik Kraliyet Bankası'na tamam işte belli bir miktar para yatırıp döndüğün zaman oh zilyar dersin falan. Nasıl para nerede var para? Hı? Paran nerede var? Nasıl yatırıyorsun? Hangi parayı yatırıyorsun? Hayır, hayır bankaya işte belli bir miktar para yatırıyorsun. Nereden buldun o parayı? Hayır diyelim ki e, sokakta bir penny buldun. Yani şimdi şey faiz ve kümetif faiz vesaire muhabbeti. Tamam istedim. Kaç yıl? Tamam öyle de Sokakta bir peni bulpum üzerine mi kuruyorsun mesela? Yani, Çünkü yanında yani, para götüremezsin. Yanında yani. para götüremezsin. Ama diyelim ki e, barter yaptın veya bir şey sattın veya orada... Yanında yer... cep telefonu götürüp onu satabilirim diyorsun. <gülüyor> cep telefonu satmasan da atıyorum. E, bir Peki kü... öyle bir netlik yapmayı ister miydin mesela? Ne bileyim, annenin külkünü götürüp tamam birine sattın, tamam mı orada? İşte sana işte 100 pound verdiler atıyorum. Onu da gidip işte bankaya koydun ve git ge zamanına geri döndün. Ya şu telefonla ha bir 70 lere gitsen, 60'lara liraya gitsen. Aha. Sadece oyun oynayabilirsin. Ha, yani <gülüyor> sadece oyun oynayamazsın. Canım. Fotoğrafta çekebilirsin, müzikte dinleyebilirsin, kayıt yapabilirsin falan filan. Bunları göstersen falan. Hı. Ne olur oğlum o insanların hali? O insanların hali ne zaman hangi zaman mesela? 50'lere döndün, 60'lara döndüğünde bilemiyorum. 60'lara döndüğün zaman şey derler hani bu şey şey yutturabilirsin. Bu çok e, gelişmiş bir e, hükümet araştırmasının sonucu olarak ortaya çıkarttığımız bir e, cihaz diye yutturabilirsin. Ama mesela sanayi devrinin öncesine gidersen zor. Ne olur o zaman o insanların herhalde? Seni cadı diye taşlarlar ve bunu da kırar atarlar. İşte cadı diye taşlayacakları döneme o yüzden dönmeyeceksin. İşte. O yüzden 50 lira 60 lira falan döneceksin. Oğlum nasıl yutturabilirsin ya? Renkli ekranlı bir şeyler gösteriyorsun insanları Kay Kaydediyorsun onları bir dijital falan. Hayır işte ama e, 50'lerden bahsediyorsun. Evet. 50'lerde fotoğraf makinesi denen bir şey var zaten. 50'lerdeki e... fotoğraf makinelerin resimlerine bakalım mı <gülüyor> <gülüyor> acaba? amına koyayım? Hayır ama. <gülüyor> Bahsettiğim şey bu bildiğin not 3 mü? Kaç, not 2. Hayır ama işte diyorum ki e, bu bir hükümet e, şeyi vesaire. Çünkü teknolojinin varlığı ve ilerleyişinden haberdar insanlar 50'lerde. Yani senden çok çok daha gizli, çok daha... Oğlum ıı, bu aleti 80'lerde götürüp göstersen yine herkes göt olur. Elleri ben düzgünmek Ha Göt istemedim. olur ama e, apışıp kalırlar ama sonuçta e, nükleer deneylerin yapıldığı zamanlar. Yani ki Hiroshima'ya e, bombada atıyorlar. Yani teknoloji ve ya, teknolojinin yapı, yapabileceği şeyler hakkında ufak tefek e, bilgiye sahipken elilerde. Hal, Halkı siktir ya bilim adamlarına götür bunu. İşte bilim adamlarını götürsen bilim adamları asiktir. Bunu biz ee, niye düşünmedik, niye düşünmedik <gülüyor> <Düşük> yani. <gülüyor> Düşünmüş bile olsa aslında hani bunun içindeki parçaların e, oda büyüklüğünde halleri var adamların elinde o zaman falan. Tabii. Kaldı yani bunu... 80'ler bile öyle. 80'lerde hard disk odaları denilen şeyler vardı ya böyle. Yani 10 megabaytlık hafızamla koyun bir oda falan mı? Şey olur. Iron Skies'daki olay olur. Herif telefonla gidiyor ya. <gülüyor> Ama hani onu kabul edebilirler. Anladın mı? Bir şekilde dahinin biri veya işte bir gizli e, teknoloji grubu. Bunu ya şeyi düşünsene hemen klonlamaya başladıklarında o aleti. Hemen Bak, açıyor içinde nasıl yapmışlar, şunu yapmış, bunu yapmış. Hani... İşte onu yapamayabilirler çünkü o kadar e... ama <gülüyor> yine ince de tabi tabii tab ki ama e yine de aradaki o hani atıyorum 60 senelik ben... 60 senelik zamanı sen muhtemelen belki de 10 seneye falan düşürürsün. Tabi, tabi. yani yapılabilirliği çok çok çok daha e, kolaylaştırılmış olursun. çünkü e, o bilim adamına bunu gösterdiğin zaman anlamayacağı bir şey değil aslında sonuçta tamam mı belki de kavramı ...işte açıklaman gerekebilir. Ama işte bazı temel şeyleri açıkladıktan sonra... ...bu sonuçta çok über bilim ...yani o zamanlar için çok über bilinmeyen bir... E, ...nasıl desem... ...bilimsel bir icat olmasa gerek diye düşünüyorum. Çünkü işte telefonu nasıl ediyorsun? İşte belli frekanslar var onun üzerinden falan filan. Benim, benim bildiğin... kafamın takıldığı nokta ama şey işte... E, ...senin hani 60 sene içinde... E, başarılmış bir gelişim var, teknolojik bir hı hı. sıçrama var. 60 senede yapılabilmiş bir şey. Sen onu atıyorum belki de bir 10 seneye indirme şansım var bunu onlara gidip verirsem. Yani 10 seneye belki değil de belki ha, 20, 20 değil mi? hani. Çünkü Kır, işte... 40 senelik bir hani şeyi ortadan kaldırıyorsun bir o bekleme süresini aslında. Tabii yani çünkü o adamlara... ya yani 50'lerde ise bu e, yarı iletkenler semikondaktörler vesairelerin e, var mıydı yok muydu bilmiyorum e, ama var olduğunu yok olduğunu varsayarsan o tam çok büyük bir e, sıçrama olur böyle bir madde var yarı iletken işte falan filan <gülüyor> o mesela bir çığır açan bir şey olabilir teknolojik elektronik çağın daha hızlı gelmesini sağlar ama yani sonuçta bu bir sanayi ürünü ya sonuçta yani bunun ya elinde bir makinan var tamam mı? Hı -hı. Aldın böyle bir koli işte ne bileyim işte bir iPhone, işte Hı -hı. bir Samsung S4, işte bir PlayStation 4, Hı -hı. işte bir LCD TV, böyle 3D Smart falan Hı -hı. İşte bir koliyle gittin. Tamam işte 80'lerde tamam. Black Friday yapıyorsun. Hayır <gülüyor> <gülüyor> Gittin hani. O dönem artık işte ne bileyim, Japonya'da ya da Amerika'da neyse ne, hani hı hı. böyle e, teknolojik atılımları yapan şirkete gittin, dedim ki ben geldim, bende bunlar var. Onlar dediler ki ne lan onlar falan, sen an, başladın anlatmıyor, böyle şu şöyle falan filan. Hani yanında götürdüğün televizyonun e, alacağı voltaj, senin onları göstermene, test etmeni yeterli olacak mı bilmiyorum falan hani. Hı hı. Hey, şimdi Tabii bunu gösterebilecek bir açıklayabilecek bilgiye bizim sahip olduğumuzu varsayıyoruz, evet. değil mi? Yani tabii. buradaki işte e, kullanılan malzemelerden tabi Hepsi, hepsini altında. anlatabileceksin aynen öyle. Tamam. Yaptım bütün bunları ve Hı -hı. o koliyi bıraktın. Döndün günümüze. Evet. Dünyayı ne halde bulursun acaba? Bence dünyayı herhalde bence ne olur biliyor musun? Bunların hepsini biraz törte çakarlara. <gülüyor> Yok, dünya çok çok daha gelişmiş. Olabilir ama olmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü... Bunu çok saçma bir yere bağlayacağım. Çünkü de o yüzden <gülüyor> yolunu yapıyorum ben <gülüyor> şimdi onu. Tamam sen nereye bağlayacaksın bilmiyorum ama... Sonuçta bir üretim tüketim saykılı ya bu. Bence hiç kimse atıyorum çıkartacağı ilk cep telefonunu... Şu şekilde çıkarmış teknolojisi elinde olsa bile. Yani bizim hatırladığımız... Elindeki ol... belli materyalleri tüketmesi gerekiyor. Çünkü. Materyalleri tüketmesinden ziyade... Olmayan bir pazar oluşturuyorsun ya. Dolayısıyla e, ne kadar sen şeyini çekebilirsen e, suyunu sıkabilirsen sıkmaya çalışırsın. Dolayısıyla bence akıllı bir firma ise bu. Tamam mı? Çıkaracağı ilk model yine bizim bildiğimiz e, eski hayvan gibi böyle tuğla büyüklüğünde motor olurdu. Çünkü onu tüketecek olan insana o bile yetiyor o zaman. Belki e, model değiştirme e, döngüsü Birazcık daha hızlanabilirdi. Ya da ortada bir yerde derlerdi ki hani biz e, <gülüyor> hani şey hatırlıyorsun e, akıllı telefonların da ikinci, üçüncü, dördüncü nesilleri var. hani Belki de orada, o aşamaya kadar geldikten sonra o teknolojik ve e, hani online yarışında devreye girdiği an belki iPhone 1'den 3'e... Geçebilirlerdi, ikiyi atlayabilirlerdi ya da 3'ten e, işte e, dördü atlayıp 5'e geçebilirlerdi. Ama e, bir ürün saykılıını yani mümkün olduğu kadar e, uzun uzak ya, şey uzun tutmaya ve aray mümkün olduğu kadar e, küçük farklı varyasyonlar yine sıkıştırmaya çalışırlardı gibi geliyor. Peki sence Hı -hı. bu söylediğim şey gerçekleşmiş olabilir mi? Aslında şeyde var biliyor musun bu muhabbet? E, Night Attack müziğim iki izlemedim 2. orada e, bu Amerika 2. Dünya Savaşı'nı kazandıktan sonra çekilen çok ünlü bir fotoğraf var ya bu denizci kadın öperken Hı. New York'ta işte o resmin içine giriyorlar ve orada e, hani herif telefonunu düşürüyor Hı. ve geri çıktı çıkıyor meğer işte o denizci motor olaymış <gülüyor> <gülüyor> tamam mı <gülüyor> öyle bir geyik var. Ama senin bağlayacağın yer aslında bir yandan da şey benim in Black e bağlanıyor. Çünkü orada da diyor, diyor ya hani mikro dalga nereden geldi zannediyorsun. Evet yani hani o hep, Ya geçen podcast'te konuştuklarımız hani benim aslında hep kafamı kurcalayan şeylerdir onlar. Hani <gülüyor> o Sikko Ancient aliens belgeselim de o yüzden hep deli gibi izlerim. Hani çoğunun palavra olduğunu düşünerek ama hep böyle benimin bir yanıyla da böyle inanmayı isteyerek falan hani gelecekten gelen hani bizim soyumuzun soyumuzunla işte artık neslimizin neyse ne hani devamı hı hı. E, arkadaş bu herifler de <gülüyor> amma yavaş ilerliyor <gülüyor> ne koyayım. <gülüyor> Dur şu salaklara <gülüyor> iki teknoloji göstereyim de hani bir hızlansınlar falan demek için geri dönüp böyle bir şey yapmış olamaz mı yani uzaylılar mı ya da hani biz işte yani ama o zaman o ya da biz neyse <gülüyor> Yani ben olsam... Hani şeyi kastediyorum. Mesela aslında böyle bir şey olmamış olsaydı hı hı. biz hala siyah beyaz televizyon izliyor olabilir miydik? Yani teknoloji fazla hızlı ilerliyor olabilir mi şu an? Ya da bir noktadan sonra hani o bulundu, bu bulundu. Onunla bunu birleştirmeyi düşünebilen adamlar çoğaldı, o oldu, bu oldu falan. Bu konuda eğitim, işte materyal yerleştirici işte, artı cürtü falan filan hani hepsi daha rahat sağlanıyor artık. O yüzden teknoloji çok daha hızlı ilerliyor falan filan. Ama teknoloji dediğin şeyi hani... birazcık şey olarak düşünmek lazım. Hayır şeyi söylüyorum ama <gülüyor> hani o teknoloji hızlı ilerliyordaki hız kavramı çok görece ya. <gülüyor> yani o yüzden az önce şey dedim, sen o telefonu bıraktın gidip elilere Arada 60 senede olacak şeyi sen belki 10 sene 20 seneye indirdin. Şimdi oradaki hızı düşün bir, <gülüyor> bir de şu anki hızı düşün. Hani ya ben şunu düşünüyorum. Teknoloji dediğimiz şey aslında bir toplumsal algı. Yani bizim konuştuğumuz teknoloji. Tamam mı? Şu anda belki DARPA'da e, kullandıkları e, hani sürekli şeylerde geçer ya. Bu e, söyle. Mission Impossible vesaire gibi e, ajanlık veya işte şey e, filmlerinde adam çıkar. Aa, bu mikrofon, bu şey e, takip cihazı işte... 65. nesil biz bizimkinden işte iki jenerasyon ileride falan gibi muhabbetler geçiyor. Yani şu anda genel çapta kullanılmayan işte araştırması veya üretimi bitmiş. Yani şu anda zannetmiyor musun ki hani e, iPhone 15'i Apple yapmıyor. Yapıyor. Ve hani o ürün tamamlandığı zaman da yapıyor mu gerçekten? Belki yapmıyor. Yani çünkü her Yoksa gerçekten hala 6'yı mı yapıyor yani? Hayır. Bence teknoloji dediğin şey zaten e, şey söyleyeyim. Sonuçta e, tüketiciye yani bize ulaşmadan önce geliştirilmiş ve e, hani tamamlanmış bir şey. Sonuçta e, Note 2 çıkmadan önce Note 2 üzerine çalıştılar. Note 2'yi geliştirdiler. E, tabii ki senin bu adamlar esnek ekranların tanıtımını yapalı da 10 sene oldu mesela ha. yani. Hologram tanıtımını yapalı onlar 9 sene mi 10 sene mi hatta oldu. daha fazla 12 sene falan oldu oldu. oldu. Yani o teknolojiler hani e, gerçek anlamda var belki. Yani şu anda hani, araştırması yapılan belki bizim bildiğimiz teknolojinin işte 3 nesil veya 4 nesil içerisi, iler, ilerisi üretimi yapılan araştırması bitmiş ve üretimi yapılan da ya da üretimi bekleyen de hani belki bir, iki, iki nesil e, iler, iler ileri bir teknoloji Hani te, o yüzden teknoloji dediğimiz zaman bizim hani e, daha genel toplumsal bir algıyı e, tartışıyor olmamız gerekiyor çünkü kimin laboratuvarda ne bok yediğini Biz bilmiyoruz <gülüyor> ya yani belki aramızda Klonlanmış insanlar geziyor bile olabilir. Biz bilmiyoruz. Tamam işte zaten hı hı. onu düşünmek hoşuma gidiyor benim. İşte o noktada hani teknoloji eğer genel bir kavramsa, e, sosyal bir algıysa, bunun tüketime yansıması gerekiyor bir şekilde. Çünkü hani sürekli yapılan GE vardır ya NASA teknolojisini yapılmış. Yani NASA zaten kullanıyormuş yıllardır. Ondan sonra ayağa düşmüş teknoloji e, bize e, hani normal insanlara lütfet lütfedilmiş. Dolayısıyla e, tüketime döndüğü anda bunun bir tüketilmesi için bir süre ve e, zaman gerekiyor çünkü yarın da oturması noturması, insanların oturması, alışması, aynen. alışkanlıklar Adam, kazanması. Bugün not 2'yi çıkartıp yarın notu suruyu çıkartabilirdi. Ama o zaman not üçü, e, not 3 yüzünden belki not iki satmayacaktı ya da işte e, vesaire vesaire. Dolayısıyla o ara mesafeyi bence hani ama işte onu ya, o da çok şey değil mi böyle... Yani teknoloji... E, hani Hayır bu kadar para açısını... gözlük de çok çirkin değil mi gelişim açısından? Hayır gelişiminle alakası yok. Para gözlükle de alakası yok. Nasıl yok olur. abi? Çünkü not şöyle bir şey var. Note 3'ü, not 4'ü, 5'i yapacak teknoloji vesaire varsa. Hı hı. Yani bu dediğimiz aslında çok zor bir şey değil. Her yeni telefon çıktığında... E, hacı bunun da remini niye şu kadar yapmamışlar? Ulan öteki telefonda koymuşlar şu remi. İşte Nokia bilmem kaç megapiksel kamera koydu, buna niye koymuyorlar falan deyip duruyoruz evet. yani. Yani isteseler hepsini bir araya getirebilecek bir makine yapabiliyorlar. Yapabilirler. Ama değil? yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Neden? <gülüyor> Çünkü para kazanmak. E, onu da onu diyorum işte. Bu çok, çok çirkin değil mi yani? Hayır ama şu da var. Hani asırlardır tartışılan. Şu da e, var. kanseri hani. Ee, aslında tamamen yok edecek ilaç vesaire serunçerçuk bulundu ama ellerinde işte yavaşlatacak ilaçların stokları çok daha fazla var. Önce onları bitirmeye çalışıyor. Hani çok çirkin değil mi bu? Ha, bak insan hani, sağlığı vesaire çirkin. için düşündüğün zaman tabii ki çok çirkin bir şey. Ama şu var ki tek, e, elektronik cihazlarda şöyle bir şey var. Sen elindeki en son ürünü piyasaya sürdüğün zaman ve zaten e, ivmelenmiş bir e, teknoloji ilerleme hızı ve tüketim hızı var. Bir sonraki ürün cepte değilse ya o çıkana kadar sen 2 e, sene 3 sene belki 4 sene elinde Note 2 ile gezeceksin. Okey. E senin dışındaki diğerleri işte, de aynı durumda olacak. Aynı belki. durumda olacak yani. ama o zaman şey e, işte sen yeni ürün çıkartamadıktan sonra çalışanların ne üretecek? Farkı Fabrika duracak. Şuak. Yani genel yok. ekonomiyi düşünmen gerekiyor. Aynı aynı telefondan üretmeye devam edeceksin çünkü her zaman daha fazla satacaksın. Çünkü çok uç bir teknoloji vermişsin. Hani yani birden o... bire öyle bir sıçrama yaratırsansa hani algıda da öyle bir sıçrama yaratıyorsun doğal olarak. İşte o algıda anlamsız şey. hani şeyler var ya işte. Algıda anlamsız şey yaşatmak e, çok kolay değil bence. Çünkü olmaz ya. Yani desteklenme an... ihtimali biraz e, daha fazla bir çünkü Sonuçta sen Note 2'den sonra Note 3 çıkarttığın zaman Note 3'ün tutacağının da garantisi aslında yok. Ya böyle hani çılgın tasarımlar geliyor ya. Hı hı. Hani yeni iPhone bu olacakmış falan diye. Bir acayip telefon işte yapmış. Adam tasarımını evet. yapmış. İşte videosunu izliyorsun. Oh siktir çüş da yok. Bu gelmez zaten falan diyorsun. Böyle bir şey olmayacak. Yalandır bu falan. Harbiden de yalan oluyor. Öyle bir şey çıkmıyor. Ama harbiden mesela herif... Onu yapıp. Gerçekten de 3 ay sonra Allah abi, bu. <gülüyor> abi bunu yaptım gerçekten buna koyayım derse mesela. Algıda gerçekten bir, bir, bir sıkıtma yaşarsın ya. Hani. Tamam işte mesela şeyin muhabbeti var ya. Bu araba sektöründe direksiyon ve pedal sistemi gerçekten çok mantıklı bir sistem mi diye bir muhabbet vardır. Tamam mı? Ben Ama o evet işte alışkanlıkları evet. Değiştirmekten, şey. değiştirmekten bahsediyorsun. Yani joystick'li kullansan acaba daha kolay sürmez misin? Öğrenmesi daha kolay olmaz mı? Vesaire gibi muhabbetler var. Hani Büyük bir algı değişikliği tutmaya da bilir. Çünkü şu anda mevcut olarak araba kullanan adamlar ve diyelim ki 15 yaş itibariyle araba kullanmayı öğreniyorsa eğer. Bu adamların zaten 15 ile 75 arası araba kullanan insan kitlesi zaten direksiyon ve pedalla araba kullanmayı e Tamam öğrenmiş. onlar yine onu kullanmaya devam etsinler. Ötekine geçecek ötekine geçsin. Ama ötekine geçecekler ötekine geçsin dediğin zaman bir kere pasta payını çok daraltmış oluyorsun. Çünkü büyük bir değişiklik yapıyorsun, bir araba öğretmişsin, çok istiklal falan. E abi devrim yapıyorsun. Devrim yapıyorsun da, sen bunun oluşumuna yapacağın yatırım, işte e, ortaya çıkacak ürünün marka değeri, ya işte yani var olan marka değeri vesairesi, şey oluyor. Çünkü e, arada öyle sıçramalar yaşıyoruz sonuçta, hani. Evet. iPhone'un gelişine mesela. mesela iPhone tutmasaydı. iPad tutmasaydı. iPad tutmayabilirdi, aslında iPad de benzer çok daha var da öyle şeyler hani vardı. E, ne denir ona ne diyorduk biz o zaman eskilerine eski pedlere onların bir adı vardı e, Palm pilotlar vardı ha pomp. Palm öyle bir şey hı hı. yani ben daha 99 2000 senesinde e, Mega vizyonda çalışırken işte yanıma gelen Japon turistin elinde çok saçma bir telefon gördüğümü hatırlıyorum böyle yanından kalemini çıkartıp tıp tıp yapıp İnanamamıştım mesela, tamam mı? Hani çok acayip gelmişti çünkü ben de yoktu, Avrupa'da da yoktu, ama Japonya'da vardı. Evet. Böyle çok garip geliyordu. Sonra ilk palmı gördüğümde, ee, yani benim data bankımı benziyor falan demişsin. Ama, evet. ama o da dokunmatik de ama nokodu mu şey? <gülüyor> Ve yani hani hani iPad işte iPhone ıvır zıvır carkçurt falan yokken vardı bunlar. Yani. Evet. Hani tutması, tutulması zaman aldı belki. Ve yani zamanını bırak Hani işte algı meselesi yani belki Apple'ın bir hani e, birazcık elitist cool bir şeyi olmasaydı e, nasıl desem bir havası insanlar normal doğru. bir normal bir e, MP3 player bu deyip geçebilirdi anladın mı Eğer iPad iPod işte hani standart yani Sony de yaptı işte Samsung da yaptı yani dünyadaki bütün elektronik cihaz üreticileri bir MP3 player çıkardı değil mi? Onlar kadar satmış olsaydı belki iPhone gelmeyecekti, işte iPadler gelmeyecekti, belki hiçbir şey gelmeyecekti. Yani o bir riskti. Zaten hani Steve Jobs'ın büyük adam olarak ...addedilmesinin sebebi hani basit bir fikri, herkesin yaptığı şeyi birazcık farklılaştırarak öne çıkartıp bir hani ee, bu kadar büyük bir sektör gücüne çevirebiliyor, bilmiş olması. Ama dediğim gibi. Bence hani sen bu telefonu alıp elilerde bıraksan teknolojik olarak şöyle bir fark olabilirdi belki dokunmatik arayüzler çok daha erken devreye girmiş olabilirdi ama bu o da çok fazla şey etkilemez çok mi? fazla şey etkilerdi yani sadece gidiş hat belki değişirdi ama hani yine <gülüyor> diyelim ki arada çıkan ürün sayısı yani teknolojik gelişim kademe sayısı 100 kademe ise Tamam işte iPad, iPod'dan iPhone'a, iPhone 1'den iPhone 2'ye vesaire gibi düşün. Bu 100 ise hani bunun çok dramatik bir şekilde işte 10 olacağını veya işte 10 bin olacağını düşünmüyorum ben pek. Ya o, o noktada da zaten şeyi söylüyorum. Hani belki de gerçekten bir geldi, Hı -hı. gitti 50'lere ve bıraktı bu telefonu. Bıraktığı için anca bu olabildi. Ha, olabilir. Anladın mı? Hani yani o aradaki... 60 şu an 60 yıl gözüken süre belki aslında 120 yıl olacaktı. Yani ben şunu düşünüyorum, nihayetinde e, teknolojinin gelişim hızı ile paralel. Yani teknolojiyi geliştiren insan sayısıyla e, bence korelasyonda olan bir şey. Yani eğitim seviyesi yükseldikçe onu işte. eğitim seviyesi yükseldikçe genel olarak ve işte tutuyorum eskiden sadece NASA'nın yaptığı araştırmayı artık on, on, şey 100 tane özel şirket yapıyor ise teknoloji ona paralel bir şekilde daha hızlı ilerleyecektir. Ee, bu açılım belki bu telefonu 50 sene öncesine bırakmış olsan daha hızlı mı gelir daha yavaş mı gelirdi bilmiyorum. Belki de aynı zaman süre aynı süre sürerdi. Çünkü sonuçta baktığın zaman bu telefonun var olabilmesi için gerekli olan altyapının gelişmesi için bir süre var anladın mı otomasyon, o zaman işte senin fabrikalar, bu telefonu... çip diz çip dizici robotların yapılması, ne bileyim işte yeteri kadar büyük bir işte e, sen söyle e, semikondaktör üreticilerinin olması işte <gülüyor> bir de şu var seni de alıp bu telefonu doğru adama götürmüş olman önemli. Tabi. Yani mesela o kaynağı sağlayacak mesela da. bu telefonu diyecek, gidip Tamam acı, şey gö göstermiş olsan ya da vermiş olsan Edis'in piç olduğu evet piç evet, olduğu için atmış olabilir. Tesla'ya versen, Tesse'ye versen Tesse'da ben niye var bunu düşünmedim de? diye intihar bile etmiş olabilir. Olabilir. Ya bir de hani kaynağı. Gerçekten kaynağı sağlayacak adama götürmüş olman da gerekiyor. Ha, yani diyecek ki adam bakacak bunu diye, buna, sen anlatacaksın bunu, Aha. adam sana gerçekten inanacak ve hani şoka girecek. Hı -hı. Bunun üzerine Tam tamam abi ben buna 300-500 milyon para yatırırım ya diyecek mesela. Ama Ahmet dayıya götüreceksin bunu, diyecek ya ne acayip bir şey diyecek mesela. Şimdi, o o anlamsız işte bazı şeyler hani e, de de izlediğimiz gibi her, kendi zamanının teknolojisiyle sınırlı oluyor yani teknolojiyi geliştiren alanlarda yani mesela atıyorum sen şimdi e, sendeki deneyin sonuçlarını gidip e, 50 yıl öncesinde bir Einstein'a versen adam bunu anlayacak anlamayacak değil ama o za, Einstein belki zaman içerisinde o hidron kolaydırı yapacak e, mekanik teknolojisi olmayacak. Finans olmayacak. Finans hadi buldun değil mi diyelim Amerikan hükümeti yaptı. Ben yapıyorum kardeşim dedi. <gülüyor> yaptı. Ya yap, finans edeceğim dedi ama ne bileyim o parçayı kızandırıcıyı yapacak teknoloji e, olmayabilir vesaire vesaire. Belki o o orayı soğutacak işte e, soğutma teknolojisi olmadığı için yapamayabilirler. Yani anlayacak birisini mutlaka bulursun diye düşünüyorum 50 yıl öncesinde bu telefonu göstersen açık fikirli bir e, bilim adamı. Anlar neyin nasıl çalıştığını vesairesin. Ne acaba? Bence anlar. Yani çünkü son 50 yıllık süre her zaman şey geliyor ya böyle. Hı hı. Baya imkansız. Tabii tabii. Böyle. Yani 50 yıl dediğin şey de aslında çok da uzun bir süre değil. Yani bizim babamız çocukken ya da yeni doğmuşken aynen, falan aynen. filan. Ama düşün hani daha işte televizyon sistemi, uydu sistemi vesaire hani düşün ya hani o teknolojik yokluğu düşün şimdiye göre oranı. Yani aslında hakikaten gitsen mesela 60 e, 69 muydu e, şey aya gidildiği 70 mi? Ne? Bilmiyorum. Sallıyorum şu anda. Desen ki bu telefondaki işlem gücü senin bütün bu AI operasyonu için kullandığın bilgisayarların işlem gücünün tam 25.000 katı diyeceksin. Evet. Yani o adamlar dumur olur tabii ki. Ama hani bunu açıp baktıkları zaman işte hani anlatabildiğin sürece hani o adama diyeceksin ki bu işlemci denen aletin işte şu şu şu şu şu özellikleri işte vesaireleri yüzünden bu kadar hızlı ve Okey. Çalıştığı... Aynısını yapmak yapmalarına gerek yok. Aynısını yapamazlar. Tamam yapmadan ne gerek yok. Sen şarj aletiyle beraber gittin <gülüyor> tamam mı? Tamam. Bağladılar NASA'daki bilgisayarı. işlemciyi bağladılar. Tamam. Remy ile beraber. İşte. O zaman baya farklı şeyler olabilir. Yani, Ama... 25 bin tane bilgisayarı şununla çalıştırıyorlar. Hı hı. Hani illaki bir hızlanma olmayacak mı? Yani, i̇nanılmaz bir hızlanma olmaz mı yani sence mantık ya Ya bence e, olabilir. Ama dediğim gibi işte... Toplumsal... Şarj aletim de var bu arada. He. Şarj aletim çalışacak değil mi orada? Evet. Oradaki fişe takabileceğim değil Tabii mi? Ki. 110 volt değil değil mi? Hiç fark etmez. <gülüyor> Dönüştürücü, Dönüştürücü o zaman. Ama <gülüyor> <gülüyor> bunu koyayım Almanya'ya götür o zaman. 110 volt diye kastırma. <gülüyor> 220 volt. Hayır bence şey olur yine. E, belli bir süre hükümete gö götürürsen belli bir süre hükümet bunu basar. Tamam mı? Sadece kendi araştırmaları için kullanır sızdırmazdı falan. Ondan sonra bir şekilde açılır. Yani çok çok çok büyük bir teknolojik gelişme olacağını zannetmiyorum. Teknoloji algı, teknolojik algıda büyük bir değişiklik olabilir. Hani birisi çıkar bu şey şeytanın eşidir falan filan der tamam mı? Bir 50 sene geriler o yüzden. Ya da ne bileyim bu atıyorum bunu kullanarak nükleer bomba üretir Hitler tamam mı? Ve dünyanın namına koyar. Ya şey bile hani en basit örneğiyle bırak işlemcisini cartın cürtünü sen dedin ki bunun içinde depolama hı. yapmaya kalktığında hı hı. yani işte hani binlerce bilgisayarda depolayabildiğin şeyi bunun içinde depolayabiliyoruz. Evet. Okay. USB'leri var mı? Benim varamını koyayım. Bilgisayarımı da götürdüm. Bilgisayarımı da götürdüm. Ha, bağlıyorum USB'den. Ya şeyi düşünsene hani heriflerin girdiği zahmeti düşün. Bu işte kilobaytlarca bir <gülüyor> <gülüyor> nereye saklayacağız oğlum? Yerimiz yok falan diye hani onun için bile girdikleri o büyük zahmeti düşün. Hı -hı. O ya ben düşünce çok garip geliyor çünkü. Hani diyorum ya ben 80'lerde 80'lerin sonunda babamın askeriyedeki işte odasına girdiğimde işte gerçekten bir oda vardı Hı -hı. tamam mı? Bunların önünde bilgisayar vardı. Bir de oda vardı orada. <gülüyor> Buna dediğimde de hard disk demişlerdi bu. Odaydı ya. Oda. <gülüyor> hani eminim ki Amerika'da artık oda değildi belki. <gülüyor> ama orada hala orada, odaydı. Yani. Orada odacıktı. Ha orası. mesela. Sandıktı belki orada ama bizde hala odaydı o yani. Yani hard disk odasından kastettiğim şeydi hard disklerin durduğu oda değildi. Bildiğin hard disk oydu. O odaydı yani. Tabii, manyetik şey bantlar üzerinde kaydedildi evet, her şey. Çok acayipti. Ya, o yüzden diyor mesela şunun içinde işte 64 GB'lık bilgi depolayabildiklerini bilse. 32 GB'lık bilgi depolayabildiklerini bilse. 64 64 işte. 128 GB depolayabildiklerini düşün. Tabii, yani şey çok komik oluyor tabii. Mesela ben üniversitedeyken bir tane hocam vardı. <gülüyor> Hidrolikçi. Ve şey e, numerikçi. Adam anlatıyor işte biz ben ilk işte yardoç olduğum zamanlar ki yani çok da yaşlı bir adam değil kendisi. Hani taş çatlasa 50'dir yani. Ee, belki şu an 50'yi geçmiştir ama e, hani 20 sene öncesinden falan bahsediyor. Ya da 10 sene öncesinden bahsediyor. Biz bir hesaplamayı yapmak için diyor tamam mı? İşte çıkmadan önce e, formülü bilgisayara girerdik diyor. Ondan sonra çıkardık ya ertesi gün sabah geldiğimizde hani e, hesaplama anca bitmiş olurdu diyor. Ve o hesaplamayı biz işte dandik kasıyor şey e, sen söyle hesap makinesinde artık yapabiliyoruz diyor. Hani, hani belki bilimsel olarak e, büyük ilerlemeler kaydedilebilirdi. Yani çünkü sen işlem yapma hacmini hani birdenbire coşturursan... Hı hı. İşte bahsettiğim o teknolojik gelişmenin hızı dediğim şey de o. Yani sen eğer adama atıyorum 24 saat render eden makine yerine 1 saatte edebileni verirsen yani teknolojik gelişme doğal olarak o ya o paralelde daha çok hızlanmayacak mıdır mantık yani yani, yani şurada işte eğer bilimden bahsediyorsak bilim çok daha hızlı ilerleyebilir. Toplum yani şey teknoloji olarak bilmiyorum. Tamam orada yine sen hani kapitalizm diyorsun, tüketim Aynen. diyorsun vesaire. Ama bilim... Bilim evet çok daha iler... Bilim, aşırı hızlandığı zaman ama o tüketim... Orada <gülüyor> da işte az önce söylediğin şey hani iPhone 2'yi atlayıp 3'e geçeceklerdi noktası. <gülüyor> o bile çok büyük bir şey. Yani çünkü o hızı biraz daha hızlandırabildiğini düşünürsen belki birden 4'e atlayacaklar. <gülüyor> ve e, aradaki o sıçrama bize artık o kadar büyük bir sıçrama gibi gelmeyecek. Öyle algılamayacağız. Normal hali. Tabii. Yani gibi mesela gibi. bak Star Trek Original Series kaç yılında yayınlanmaya başladı? 60'lar mı 70'ler mi? 70'ler diyelim. 60'lar 60 diyelim. Hani 60'larda bilim kurgu olarak hani televizyonda artık büyük bir kitleye ulaşmış bir televizyon dizisinden bahsediyoruz, bak, değil mi? Belilerde bile. Eee yani sansasyonel olması açısından Star Trek herhalde en büyük etkiyi yapmış diyelim, en büyük kitleye etki yaptı diyelim. Hani Metropolis var. Hayır ama e, şey Amerika'nın dışına da düşün, global anlamda en çok en büyük en büyük kitleye en çok en büyük etkiyi yapmış dizi Star Trek diye varsayarsa orada aslında bilgisayarla adam konuşarak komut veriyor, değil mi? İşte bunu yap diyor, şunu yap diyor, işte teleport. Oluyor ondan sonra işte ne bileyim yemekleri bir garip bir cihazın içerisinden çıkıyor vesaire vesaire. Kurgu ama onun için. Evet. Kurgu, kurgu olarak, olarak. Kurgu değil hacı bak. <gülüyor> bu <gülüyor> gidersen sonra adama ne olacak? Hayır ama orada mesela yedirebilirsin anladın mı? Hani bu balinalı olan filmde de bir şey var. Scotty geliyor tamam mı? Şimdi bu bal balinayı götürecekler ya. Balinayı götür taşıyabilecek e hani hazneyi yaratmaya çalışıyorlar. Özel bir polimerden bir e, hani cam gibi bir şey yapacaklar. Hmm. Ve o teknoloji yok o anda. İşte Scottie de o formüle girecek ve o e, o maddenin e, kimyasal yapısını bilgisayara verecek ve o hani üretime başlanacak bir şekilde. Adam geçiyor bilgisayara. Bilgisayar diyor. <gülüyor> Yanındaki mühendisler de ne oluyor lan falan diye bakıyor buna. Ondan sonra Diyorlar ki şunu kullanacaksın diyorlar. Mouse'u gösteriyorlar. ha diyor tamam mı? Mouse'u alıyor mikrofon gibi tutuyor. Bilgisayar diyor tamam mı? Yani aşıla da bilirdi. Aşılamaya da bilirdi. Anladın mı? Öyle bir büyük bir teknolojik sıçrayış. E, Onu diyorum işte. işte. Tamamen zaman algını değiştirecek bir şey ama. Evet. Yani e, şu an... Satıyorum işte 5 senede bir, ya daha önce 5 senede bir yeni model telefon çıkarken artık senede 2 tane çıkıyor mesela ve yavaş yavaş bu normalize oluyor senin Hı -hı. kafanda. Bu sana normal gelmeye başlıyor. Yani bence e, şey olacaktır, çok da fazla e, bundan sonra kısalmayabilir. Kısalsa bile e, Kıs alternatif... E kısalması yerine şu olacak muhtemelen zaten hani... Abi senede iki değil 8 telefon çıkaralım yerine hı hı. yine senede iki telefon çıkaralım ama aradaki teknolojik ilerlemesi çok daha büyük olsun durumu. Ee, ya yani o o da tartışılır çünkü artık e, hani telefon dediğin şey tek bir cihaz değil aslında çünkü içinde müzik çaları var işte internet var şu su var bu su var yani sen bir anda çok büyük bir streç e, yapmaya kalksam bile diğer ögeler seni geri tutabilir mesela seni e, internet kullanma alışkanlığı Belki e, hani cihaz, e, cihazın teknolojik e, gelişiminden daha geridedir, tamam mı? Hani mesela internette sesli komutla arama yaptıramıyorsun varsayalım, ama senin elinde o sesli komutu yapacak bir e, ürün var. Bunu şimdi mi çıkartalım yoksa daha sonra mı çıkartalım durumu olur. O örnek üzerinden öyle evet. Yani veya işte e, ne bileyim sen hologramla inter, şey e, gördüğün şeyleri böyle üç boyutlu olarak gösterecek bir cihazım vardır. E, ama e, şu anda hiçbir yani onun için diyelim ki özel bir şekilde çekmek gerekiyor o görüntüyü. Ama o üç boyutlu hologram e, kameraları yaygın değil. Koymanın bir anlamı yok. Ya bir de tabii üretiminde ki maliyeti durumu var. Maliyeti durumu var yani ve son kullanıcının gerçekten hani. E, afford edebileceği bir e, maliyete senin onu indirebiliyor olman gerekiyor ki hani evet. satışı artsın. Mesela şey tek yani 4K şey de dediğimiz var. hikaye şu an kullanmaya, işte daha yaygınlaşmaya başlayan şey. Bundan yıllar önce çoğu stüdyoda vardı diyorlar işte hani vardı. sinemacılar onlar bunlar. hani ama şimdi şimdi son kullanıcıya hani Aynen. sana bana işte hani normal adama orta seviyenin de alabilecek kıvama yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Yani mesela işte e, en basit örneği şu olur herhalde. Hani <gülüyor> şey e, kamera tamam mı? Hani şu anda belki bizim kullandığımız e, mercekler, lens teknolojisi diyelim. E, nasıl da 50 sene önce kullanılıyordu. Çünkü herifler uzayı çekmeye çalışıyordu ama yani piyasaya düşmediği için ya işte yüksek çözünürlüklü fotoğraf kavramı daha halka yayılmamış olduğu için gerek yoktu ya da işte onun için bir piyasa yoktu. Ben bir alacağım. Tamam sen bir al. Ben de kola getirsen abi. Tamam. Yani böyle böyle yani kümülatif bir ilerleme olması söz konusu olmalı hani şey diyorum ben e, bazı şeyler e, zamanın değişimini ya da işte çağın değişimini bir şey tetikleyebilir. ...tetekleyemeyebilir fakat e, o çağın gereksinimi üzerinden doğan başka bir şey de çağı ilerletebilir diye düşünüyorum ben. İyi dedin onu. Pardon var mı? Var. Güzel. Zaten biz yaklaşık iki saattir konuşuyoruz yavaş yavaş bitirebiliriz yani. Olmuş mu kadar ya? Yani bir saat... ...bir saat 52 dakika olmuş. Olmuş. Bak işte böyle geyik yapınca keyifli oluyor ve... İvit... Hani bir zaman doldurma gereksinimi hissetmiyoruz ve güzel gidiyor bence. Konu güzel olunca yağ gibi akıyorum, yiyorum. Ya. <gülüyor> ya çok basit bir örnek daha vermek istiyorum. 3D teknolojisi abi. Evet. Hiç kork zamanından beri var. var. Daha popülerleşmesi yine 5 yıl. 6 yıl değil mi? En fazla. Avatar filmiyle birlikte. Ha. Ama işte kullanım amacı değişiyor. Kullanım o zamanki değişiyor. dönemi entertainment için mesela tamam mı? Hı hı. Şimdiki öyle değil. Şimdiki aslında biraz da korsanın önüne geçmek için falan. Hani Bir sürü sebebi var şimdiki. Evet. Ama şu anda de... de... GIF'ye girdiğin zaman 3D görüyor musun? Görüyorsun. <gülüyor> bir de şu var. E... Göz. Yani hani senin derinlik algın. Gözünün yani bu 50 sene önce de bu göz bunu görebilirdi. Evet. Ama yoktu. Bir de yani şey farkı var tabii ki e, kullanılan teknolojinin de farkı var. Yani eskiden o mavi kırmızı e, gözlüklerle. gözlüklerle yapılan filtrasyon yerine şimdi polarize polarize edilmiş gözlükler veya işte e, ne şaturlı olan e, şeyler. Hani. Birazcık daha göz ve beyin yapısının nasıl çalıştığının anlaşılması ile ilgili de bir şey aynı zamanda. İşte aynı algı zamanda. Abi işte... her şey tam eninde sonunda gelip oraya dayanıyor evet. algına. Yani şey çok çünkü üzerine düşününce bana hala çok çok garip geliyor, çok pis geliyor. Hani göz çok nankör deyip duruyorum. Evet. Böyle hani ulan VC VC geç, VHS'den, BETA'dan film Hı -hı. izliyorduk çamur gibi ama bize Net güzel geliyordu, o, evet. evet. Ondan sonra onun üstüne işte Betamax'tan izledik, işte, evet, VCD'den izledik, çok netti artık, daha net izledik. Ha, DVD geldi, VCD'nin alan dedik, bok gibiymiş, piksel pikselmiş falan, piksel denilen şeyi öğrendik, iyice hayatımıza girdi falan. DVD'nin üstüne HD ya. diskler geldi. Bunun üstüne Blu-ray'ler geldi. Ama çıktı falan dedik. Ulan o herifin bütün çatlaklarını görüyorum. A, sivilcesini görüyorum. Saç tellerini görebiliyorum falan. Oraya gel. Şimdi 4K'da... Dehir hani şey havaya doğru kaldırsa beynini göreceğiz neredeyse. <gülüyor> hani. <gülüyor> böyle çok çok acayip bir yere gitmeye başladı hikaye. Ya yani, yani buradan fotoğrafını <gülüyor> ya yani işte şey giyi Nokia'nın bu son dönem yasında yaptığı hani Galata Kulesi'nin üstünden Aha. fotoğrafı çektim. Küçük yıldaki annemi görüyorum falan. <gülüyor> hani <böyle. gülüyor> Çamaşır asıyor falan hani. <gülüyor> Çünkü hani büyük büyük büyük harbiden göreceksin lan neredeyse yani. Ama mesela şey de bir bakıma şey gibi geliyor. Hani sonuçta sen bir beyin yani algıladığın şey e, beyinde oluşan bir şey. Ya yani algı dediğin şey. Tabii işte sen ona onu verdikten sonra bir kere he, he, göz şu... bir daha hani daha eski teknoloji dediğin şeyi bir daha aldığında onu kötü bulmaya başlıyor. Şunu beyin şunu, doğrusu. E, şunu demeye çalışıyorum. Her ne kadar e, şey olsa da e, hani bizim şu anda gördüğümüz gerçekliğin çözünürlüğü sabit değil, tamam mı? yaklaşık sallıyorum 1 me milyon megapiksel ee, bir göz çözünürlüğümüz var diyelim ee, ama şey senin netlik kavramın yani sen yapay bir şey izlediğinin farkında olduğu için belki de yani kayıtlı ya da işte e, sana e, bir e, gözünden farklı bir aracı e, ortam üzerinden sağlanan bir görüntü izlediğinin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde farkında olduğun için onu gerçeklikle ayrı standartlarda değerlendiriyor. Yoksa hani VCD izliyorken hakikaten işte şuradaki ele bak, şuradaki işte yani duvardaki duvara bak ya da işte camdan dışarıdaki boğaz manzarasına bak karşılaştırmasını o zaman da yapabilir. Yani boğaz manzarasına göre şeyin VCD'den izlediğin ne boksa daha Kötü olduğu hani e, o zaman da anlaşılabilir bir gerçek. Ama işte diyorum ya ama bazı, işte öyle bazı. bir sapıtıyor ki. Evet, hani... Şimdi ben HD izlediğim e, işte seni diyelim Hı -hı. kaydediyorum full HD televizyondan izliyorum ve televizyondan bana daha net geliyorsun. Bu buradan gördüğüm halinden daha netsin televizyonda. Yani o ışıklandırmayla ilgili de olabilir, algı ile ilgili de olabilir. Ama benim söylemeye çalıştığım yani gelmek istediğim nokta hayır, aslında bir yandan da şu. Hayır be beynin de ve gözün de vesaire hani bir şekilde aslında evrimini de devam ettirdiği heh, gerçeği işte var İşte yani. evet oraya gelmeye çalışıyordum ben de. Belki bizim şu andaki göz algımız hani detay seçme anlamında 50 sene önceki adamdan daha gelişmiş. Olabilir. İşte aynen ben ben de oraya varmaya çalışıyordum. Yani hani o işte benim beynim acayip kurcalıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Sonuçta... Ya çünkü bundan yüz sene sonra Hı -hı. bir adam baktığında bizim gördüğümüz gibi görmeyecek renkleri belki. Belki. Hani Ama... bizim kırmızı dediğimiz şeyin içindeki tonlarca ton farkını hı hı. hepsini birer, birer birer seçebiliyor olacak belki. Hatta geçen National Geographic'de mi? Discovery'de izledik ya hani kadınların daha fazla ha, renk mesela... tonu seçebildiğiyle ilgili. Hani belki de öyle olacak erkeklerde. Kadınlar mesela atıyorum bir e, renk spektrum içerisinde 10 farklı renk tonu seçebiliyorken 100 tane renk tonu seçebilir hale gelecek. Bilmiyorum. ben işte şu bardağın içine baktığımda onun arkasındakini de çok net olarak görebiliyor olacağım belki. Bir de bu tanımlamayla ilgili birazcık da bence. Çünkü mesela sen atıyorum işte... Ha. Bir şey daha mı? E, orada çok büyük fark yaratan bir şey daha var tabii. Işık e, yani mesela dünya e, bundan ya son 30, ya son 15 sene içinde hı hı. dünya demeyeyim Türkiye hı hı. %30 daha karanlıkmış eski oranda. Yani hani ışığın geçtiği katmanları yeryüzüne vardığındaki ha, ha, ha, halini düşün. Ha. Hani doğal ışıktan bahsediyor. Doğal ışık dediğimiz şeyden bahsediyor. Anladım. Onunla da beraber o mesela... Ha, bir sürü etman şey var. De belki var. de göz buna uyum sağlamak için çok daha fazla hani... E, hani şimdi bizim net dediğimiz şey hani daha fazla ayrıntıya belki hani dikkat kesiliyor. Beyne daha fazla ayrıntı iletiyor. Eskiden belki bu kadar ihtiyacı yoktu... Olabilir. Over time yapıyor. Bilmem ne. hani Anladın mı? Olabilir. Ama mesela şöyle bir şey var. Ee, sen söyle. Ben bir şey diyecektim. Unuttum ya. Diyecektim? Siktim attım ben orada. <gülüyor> ne diyecektim ya? Ben bir şey diyecektim. Ee, Çok mu güzeldi? Çok tatlı bir şey miydi? Hatırlamıyorum ki şimdi. Ama mesela şey başka bir şey söyleyeyim. Hani Ben şey <gülüyor> diyordum. Onun içine bakıp işte arkasındakini görebileceğim. Falan, sen de diyordun ki ama o Belki de algı yani, tanımlama ile ilgili. Yani şimdi hani e, yine çok saçma bir şey bana kalırsa ama bir boyacıya girdiğin zaman tamam mı? Eskiden belki boyacı sana diyordur ki bu size. kırmızı, bu. Ha, bu pembe, bu da şey mor diyordu. E tabi pantolonunda 30 renk varken şimdi işte atıyorum 1500 milyar renk. tane renk evet. var tamam mı? 1500 <gülüyor> milyar. <gülüyor> On bin milyon. <gülüyor> evet. Yani onun ayrı ayrı isminin konulmuş olması ve onu ayrı bir şey olarak e, kafanda tanımlaya, tanımlamaya başlamış olman belki. O ayrımı da seçiciliği de ortaya çıkartan bir şey. E, bir yandan da şöyle bir şey var. Hani çok klasiktir ya hani, e, şey dersiniz bütün uzak doğular birbirine benziyor muhabbeti. Hı -hı. Çünkü beynin bir köşesinde yüz tanımlama ile ilgili bir bölge var ve sen e, o bölge nasıl bir alışkanlık edindiyse yüz tanımlamayla ilgili sen yüzleri o şekilde ayırt edebiliyorsun. Evet o alışkanlıkla alakalı. Yani ben Hı -hı. oturup 8 sene boyunca Kore filmlerini izlediğimde hani o tamam o algı tamamen değişiyor aynen. mesela yani. İşte o yüzden e, benim e, hani sen dedim ya gözünün doğal olarak seçtiği bir ya e, aldığı doğal bir görüntü değil de yapay bir e, objenin içinden çıkan ya da e, bir görüntüyü sen farklı değerlendiriyorsun. Ve onunla e, verdiğin dikkat ve odak aslında senin çevreye verdiğin dikkat ve odaktan Aynen. çok çok daha fazla. Yani sen belki odana 15 bin kere görüyorsundur günde odanın içini ama belki işte hani hangi kitap hangi yerde değişmiş olsa fark etmeyebilirsin ama işte spesifik filmlerin spesifik sahnesinde hani neler olup bittiğini neyin nerede olduğunu çok daha net hatırlıyorsun diye evet. bir kere izlemiş olsan bile hani o yüzden o detay tanımlaması ve işte ne bileyim Kısmı, beynin hangi kısmıysa o o her yeni görsel e, şey ö, e, şeyle e, dürtüyle gelişiyordur belki yani bu az önce şey örneği gibi işte e, bir şey render edecek makine Hı -hı. 30 saniyede 30 30 saatte ediyor ama sen öyle bir makine e, yapıyorsun ki artık bir saatte render ediyor yani göz göz de sonuçta render ediyor yani çünkü aldığı o. datayı işlemesi evet, gerekiyor Aynen beyin. öyle yani şimdi artık eğer hani şeyi kabul edebilirsek yani doğruysa yine götümüzden neler sıkıyoruz belli değil tabi de hani <gülüyor> bunlarla ilgilenen birileri dinliyorsa <gülüyor> bir sonraki <gülüyor> podcast'te bu podcast'i çürüteceğiz <gülüyor> <gülüyor> yani algıdaki değişim hı hı. E, belki şeye ihtiyaç bile yok e, evrimden bahsetmeye gerek bile yok belki tamamen algı üzerine bile kitleyip bu hikayeyi hani okey bu yüzden de olabilir diyebiliyorsun yani. Yani sen belki gözün hani şey derler e, senin bir günde aslında beyninin aldığı ve işlediği data miktarı hani e, ölçüldüğü zaman inanıl inanılmaz büyük bir e, miktar. Çünkü sen işte şu şu an yağmurun yağışını, karın e, düşüşünü işte rüzgarı duyuyorsun ondan sonra algılamasan bile işte e, ne bileyim senin karşındaki adamın yüzün yansıyan ışıklardaki değişimi fark ediyorsun. Ama onu beyin işliyor ve çöpe atıyor. Evet. Ne? Çünkü, çünkü sen atıyorum o bilgi. ışık oraya düştüğünde bunun bir gölge olduğunu e, bilerek buna alışarak yaşamışsın hayatın boyunca. O yüzden hani farklı bir şey olduğunu düşünerek onun detayına inmiyorsun. Yani oraya gölgesi düştü diyorsun. Geçip gidiyor. Ya. Beyin yani, öyle yapıyor. Gölge diyorsun. Belki o gölgenin bıraktığı ton var. Değil mi? Yani atıyorum işte ee, ne bileyim işte e, sivilcedir şudur budur hani bir sonraki gün gördüğünüz zaman hatırlamayacağın e, bir sürü detay o an gözünün önünden geçiyor beyin bir şekilde onu algılıyor o data geliyor çünkü beynine ve ee, işlemeden ya da işledikten sonra çöpe atarak hallediyor onu belki beyin daha fazla detay işlemeye artık e, alışıyor yani ben çocukken hiç hatırlamıyorum televizyonda piksel mi varmış ben ben ben de hatırlamam onu diyorum işte ama mesela şu anda işte hani o minik pikseli görmeye alışık gözüm görmemek istiyorsun evet. artık kaçırıyorsun yani ben e, o yani o detayı artık beyin ha bu önemli bir detaymış bunu saklayalım bunu bilincin üst tarafına taşıyalım e, diye bir kurul kararı almış olabilir Hı. ama işte biri çıkıp bunu sana sunana kadar sen bekliyorsun. Evet. <gülüyor> o çok çirkin. Ve biri sana sadece bunu sunması yetmiyor. Bunu düzgün sunabilecek bir ortamı da sunması gerekiyor. Evet. Yani mesela <gülüyor> sen al abicim ben sana e, şey bir milyar megapiksellik fotoğraf getirdim dediğin zaman. Ama onu katana, 14 1 milyar... ekrandan bak bunu. ona. Evet hiçbir anlamı yok. Yani ekran çözünürlüğü işte işte eee. 1920 boku. E, evet. Aynen. 1080 ise istediği kadar 1 milyar megapiksel olsun. O detayı göremeyeceksin. Ancak büyüttüğün zaman göreceksin evet. ki 15 bin kere zoom yapacaksın. Tam o ekranın çözünürlüğüne denk bir e, kısma denk getireceksin ki o zaman da o resmin binde biri kadar bir köşesini görüyor olacaksın. Falan filan. Dolayısıyla yani sonuç algı. algı. algı. Herkes algı. beyinde yaşıyor. Zaten Şöyle bir uzaylı teorisi de var, e, bilmem biliyor musun hiç duydun mu? Aslında e, şey e, birisi çıktı dedi ki hani kertenkele beyni dediğimiz şey var. De evet, yani o o şey e, omurgalı soğanın, omurgalı soğan. soğanı. Heh, soğanı. E, aslında organik olarak bir canlıda var olan beynin o olduğu ama e, bizim önle işte olarak algıladığımız e, beyin kılıfının Uzaylı oldu, bir paradit oldu hmm. ve işte canlıların içine girerek hayatını sürdürdü ve sadece işte insanlığın içi yani sadece insanların içerisinde bir bilince e, uyanabilecekleri bir kapasite e, buldukları ile ilgili aslında hepimizin e, bir uzaylı hostu olduğumuzla ilgili. O da ilginç bir teori ama. Evet. Yani düşününce çok mantıksız gelmiyor. Ha yani olabilir. Hepimiz sayan turologistiz. <gülüyor> Hepimiz sayın turistiz. Başka, başka bir şey diyecektim. Ne diyeceğim unuttum o de. Fuck it. <gülüyor> unuttum. Hmm. Hmm. Şu şey hani algı hikayesi hani yani yine hani dini konuya girmek istemiyorum da. Yani, hayalettir, ruhtur, cindir vesaire. Şimdi boyutlardan bahsediliyor, bunlardan bahsedilirken hı hı. falan hani senin gözle göremediğin ama seninle aynı ortamda yaşayan varlıklar, muhabbeti falan filan. Hani ya düşünsene hani inanmıyorsun sen bunların hiçbirisine hı hı. ama işte bir noktadan sonra göz ve beyin artık böyle öyle kapasitelere ulaşıyor ki gerçekten hı hı. farklı yani normalde gözle şimdiye kadar hiç görmediğin farklı bir boyutu görmeye algılamaya başlıyorsun. Ne bok yersin lan o zaman? Bir geri dolu ama bu. <gülüyor> i̇şte bak sonra ya, uyanıyorsun, ya. anneni sıkıyım böyle başka insanlar gezmiyor falan evin içinde falan İşte problem o. Anlık olmasın. Alıştır böyle... alıştır olursa sıkıntı değil diyorsun. Sıkıntı ya. İlk bu birini göreceksin. <gülüyor> ya bu ona ya. nasıl alışabilirsin abi? Yok öyle değil de mesela... Böyle çok saydam göreceksin. Daha net. <gülüyor> Neyi <gülüyor> nasıl alışırsın onu. Mesela senin çocukların görecek. Sen onları sen hayal görüyorsun. Sen şizofrensin diye ilacı basacaksın. Ama gördüklerini söylüyorlar çocukların bir de. Bir de öyle bir, bir, yani. öyle bir şey var. Bir ya i̇şte öyle kanıtlanamayan şeyleri görüyorlar diye gö söylemek çok kolay <gülüyor> ve çok zevkli. <gülüyor> Mesela hani köpeklerin hayalet gördüğünü söylüyorlar ya. Evet. Çünkü olur olmaz yerleri havlıyor. Kediler görüyormuş falan. Ha. Nasıl olsa anlatamıyor adamın. Yani At. At. Ha. At da görüyor. At da görüyor. <gülüyor> <gülüyor> At. Hiç kimse attan bahsetmiyor. <gülüyor> Herbu ki bugünki konumuz at, at arabalarının arabaları, Türkiye ekonomisine olan katkısıydı. Evet. Nereden nereye geldik? Aynen. Bu arada at sendin değil mi? At, <gülüyor> evet ben. sen de arabası mıydın? Arabası. <gülüyor> <gülüyor> hani şöyle olur diye tahmin ediyorum. Yani benim evrimden anladığım yani ve inanmayan e, şey ilgili olduğum. olduğum şey bu. Yani evrimsel gelişim aynı jenerasyon içerisinde olmaz. Yani bir sonraki çocuk bir sonraki jenerasyonunda olur değişiklik diye düşünüyorum dolayısıyla belki benim çocuklarım işte baba hayalet görüyorum dediği zaman ben hani çocukluk şeyidir falan filan diye geçiştireceğim o da hani madem sadece ben görüyorum ben de kimseye söylemeyeyim diye başlayacak ama ondan sonra onun çocuğu da baba ben hayalet görüyorum dediği zaman ha siktir ben de görüyordum lan hatta hala görüyorum sen oğlum sen şunu görüyor musun diyecek Evet baba, ben de görüyorum diyecek. O zaman doğal bir geçiş olur belki. <gülüyor> Üç jenerasyon lazım. Peki, şey ne olacak? Diyoruz ya işte, bir ivme kazanması teknoloji, bilimin, carat incurtun. Hmm. Eğer beyin daha hızlı işte işlemeye başlarsa, işte beyninin yüzde işte ikisini daha fazla kullanmaya başlarsan falan filan. <gülüyor> tamam, bir gecede olmaz, olamaz diyorsun falan. Kozmik ışımalardan bahsediyorlar. Hani artık yavaş yavaş insanların telepati yeteneğine kavuşacak oğlum bak sen olurum bence <gülüyor> orada ekmek var mı diyorsun orada kesin ekmek var abi <gülüyor> OT oluruz ee, Operating Terran mı nedir öyle bir şey onlar psikolojik olarak e, iletişim kurabiliyorlarmış bak Tom Cruise öyleymiş mesela e, ondan sonra cansız cisimleri bilinçleriyle hareket ettirebiliyorlarmış e, yerden 10 santim yukarı havalanabiliyorlarmış ama hem işinin oynuyorlarmış işte o... <gülüyor> Amına koyayım ben o tok. <gülüyor> <gülüyor> Kimseye para kazandırması lazım. Siklim oğlum Bütün bunları yapabiliyorsun. Ama parayı film çekerek kazanıyorsun. <gülüyor> Lan git sokak <gülüyor> sihirbazı şeyi Neyle ol. Neye sokak sihirbazı olsun ya? Günde 10 saat çalışarak milyon dolar kazanır. Yok oğlum sokak sihirbazı ol. Ve de ki ben sihirbaz değilim. Acı bak yapıyorum de. Aa, böyle kaldırıyorum oradan fincanına <gülüyor> bakarak de. Böyle <gülüyor> yemezler. Algıyla çünkü alakalı, sen insanları bir kere de öyle böyle, ben yaptım, İnsanlar Olmaz. onun arkasında bir şey arar. O üç jenerasyon en az. üç jenerasyon en az. Ben görüyordum baba, sen görüyordun ya ben de görüyorum valla hani. Ha. <gülüyor> o şekilde olur bak. <gülüyor> bak o zaman olur. Yani sen şimdi, aslında komik olan ne biliyor musun? Bu tersi değişliyor. Yani sen nasıl diyelim ki 50 yıl önce bu telefonun varlığına hani kanıt göstersen bile inanamayacak bazı insanlar. Sen de 50 yıl öncesinde işte insanlar böyle yaşıyormuşun kanıtını göstersem bile algılayamayabilirsin. Yok canım yani onu algılayabiliyorsun yine. Çünkü bir yazılı görsel ve salt tamam, tarih işte. var hani. O tarih ne kadar kapsar, anladın mı? vesaire Bak, 50 yıl var ya. öncesine olur. Ama 400 sene öncesine olmaz mesela. Ha. Daha zor olur ya Belki. da 1000 sene öncesine evet. çok zor falan hani. Çünkü o oradan sonra işte şeyler çıkıyor işte. O piramitleri insanlar kaldıramazdı da uygurlar kaldırmış. Kaldıramazsan kaldırırlar. <gülüyor> hani o onun gibi şeyler. Oğlum düşünsene yani bir nesil var ki şu anda Michael Jordan'ın basket oynarken izlememiş. Ama ne güzel ki teknoloji var kayıtlarını izleyebilirler. Evet. İzliyorlar mı? İzlemiyorlar. İzlemiyor olabilirler. Michael Jordan'dan habersiz işte Michael Jackson'dan habersiz. Beatles, yani müzik birazcık daha farklı. Çok görsel bir medyum olmadığı için ve aktarılması daha kolay olduğu için. Bir de o hani şey ya Ama tamamen kişisel tercih tabii onun da bilimsel kısmına girersek muhtemelen zaten biz ben zaten çıkarmış bir şekilde içinden de. Hani şey mesela çok garip değil midir? Pop'tan hoşlanan adam, rock'tan hoşlanan adam. Hı hı. Hani rock'tan hoşlanan ama hiçbir şekilde pop'tan hoşlanmayan adam falan düşün. Niye hani? Neye göre? Ya ben, Bence hani... o entelektüel bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Yani rock'tan hoşlanan bir adamın pop'tan müziksel olarak hoşlanmamasının tek sebebi e, hani... Reddediyor olması. Evet, mı? reddediyor olması ve te, e, bilinçli bir tercih olmasıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü tını ile ilgili bir... E, Onu diyecektim. Kulağına şey hoş geldi. geliyorsa eğer hı hı. bir tını, bir, hı hı. bir ses, bir melodi hı hı. hangi cihazdan çıkarıldığı fark etmez aslında o sesin. Evet. Yani evet. Şey gibi bir fark olduğunu zannetmiyorum. Hani folk müziğiyle yani folk müziğinden kastım şey değil, e, country vesaire değil ama hani birazcık daha etnik müziklerden bahsediyorum. Ya, o, ya hani mesela, o daha kültür <gülüyor> Evet. Hani e, bana şey yapmayın ama Herkes davul zurna sevmek zorunda değil çünkü, çünkü onun tınısı çok e, hani standartlaşmış modern <gülüyor> müzik çerçevesine te, e, zıt gelen bir tını. Mesela zurnanın sesi atıyorum, değil mi? Yani alışık olduğun radyoyu açtığın zaman ya da sokakta yürüdüğün zaman duyabileceğin e, notalardan farklı notalar ve farklı piçler. Anladın mı? E, zurnanın sesi olabilir, işte e, bağlama olabilir veya işte herhangi bir etnik müzik aleti olabilir bu hani ondan hoşlanmayabilirsin onun tınısı sana ters geliyor olabilir ya da işte e, rock veya metal sevmeyenler işte hard distortionlu işte ne bileyim işte e, san prosesörden geçirilmiş elektronik müzik sevmeyenler olabilir çünkü o, bence tınıyla ilgili olan bir şey tamam mı e, ama hani rock yani en standart olan müziği pop olduğunu varsayarsak hani pop'tan sifir tını yüzünden irite olması bir tarz e, meselesidir ve onun e, temsil ettiği bir ideoloji veya işte e, bir kültürü veya bir akımı terslemek olabilir. Ya da... E, tonlarca yine etmen etken Ama var. entelektüel bir etkendir diye düşünüyorum. Ya da o da yine tamamen algıyla alakalı. Yani tınının kendisinin onu çok rahatsız edebileceğini zannetmiyorum. Melodinin. Yani şimdi şeyi söyleyeceğim ben işte şuna yeşil elimde tuttum şu çakmağı yeşil diyorum tamam mı hı hı. sen de bunun yeşil olduğunu biliyorsun Evet. ama benim gördüğüm yeşil de senin gördüğün yeşil aynı olmayabilir Evet, olmayabilir. yani sen bunu çok daha koyu bir yeşil olarak görüyor olabilirsin hı hı. ben bunu çok daha açık bir yeşil olarak görüyor olabilirim evet. ama senin açık algınla koyu algın da benden farklı olduğu için bir noktada bir yerde orta noktada buluşabiliyoruz yani şey gibi renk körleri ne de hı hı. sen bu yeşildir, bu kırmızıdır dediğinde onun tanımını yaptığında o gri tonunun hani koyuluğundan açıklığından yeşilli kırmızıyı yine elinde sonunda ayırt etmeye başlıyor zaten. Hani böyle durum var. Evet. Şimdi seste de aynı şey geçerli olamaz mı? Yani sen mesela işte hep söylenir ya çocukların, köpeklerin, işte kedilerin evet, evet. E, algıladığı o high pitch, hani low pitch o, o hikaye. Hani çocukken duyabildiğin inanılmaz... E, Hani yüksek tiz sesleri büyüdükçe o algını yitiriyorsun mesela. Ama o, o fiziksel bir Bu, şey değil Hani kulaktaki değil işte örsle de ıvırla da hmm. onun gelişimiyle de alakalı. Fizyolojik bir şey aynı zamanda. Evet. ama işte böyle düşünürsen eğer herkes de aynı gelişmenin olmadığını da varsayabiliriz. Tabii. ama biz burada bir genelleme yapıyoruz. Tabi yani... tabi iki canım zaten işin dedim ya bilim işin <gülüyor> bilim kısmına girerse hiçbir şekilde çıkamam çünkü zaten bilim şunu ispatlamıştır atıyorum işte bir milyon insan üzerinde Yapılan... yapı, yani yapmıştır deneyini ve demiştir ki hayır arkadaş aynı şekilde gelişimi sağlıyor. Mesela işte. çok komik bir şey söyleyeyim mi? Geçen şeyi dinliyordum yine Kevin Smith'i dinliyordum ve o bir araştırma yazısı okumuş tamam mı? Ve araştırma yazısının konusu da şu: Bütün otların yaptığı verdiği hay aynı, tamam mı? Yani yok şu Afgan otunun yap verdiği hissiyatla, tamam işte Kaliforniya'da geliş, üretilmiş otun verdiği hissiyat, beyinde yarattığı kimyasal e, etkime ki evet. aynı. Ama sen onu farklı algılıyorsun. Yok işte doğuda yetişen otların etkisi şöyle olurmuş, işte e, batıda yetişen otların etkisi böyle olurmuş vesaire. Sen aslında algınla üretiyorsun diyor bilim adamları. Demiyor ya bilim adamları. Ottaki şeyle alakalı o hani THC dediğin hani e, o sana o kafayı yapan etken maddeyle alakalı bir atıyorum. işte senin e, pff, doğuda yetiştirdiğin otta işte %6, %7 seviyelerindeyse işte ama Amerika'da yetiştirdiğin bitkide işte %4'lerde ise birisi... Tabii yaptığı yani şey e, hani aynı etkenin Miktarıyla yapılan... E, Miktarının sana... O değiştir. E, ...şeyler farklı olabilir. Yani bazı bir şeyde overdose oluyorsundur. Bir şeyde... Hani e tabii canım sonuçta... Direnci, yani, zehirleme dediğim ama şey aslında. Hani, kendini zehirliyorsun. Şey durumu... E, hani otçular daha iyi anlar. Ben çok e, bilmiyorum böyle şeyleri ama... hani Bir head high, bir body high dedikleri farklı... Hani hayırlık duyguları vardır. Hani birini içtiğim zaman çok işte... Mutlu oluyorum, diğerini içtiğim zaman işte çok üzülüyorum, birini içtiğim zaman işte kahkaha geliyor, birini içtiğim zaman paranoyak oluyorum gibi ya ama, ayrımlar yaşıyorlar. anladım. Yani şey gibi o. Hani e, ben çok mutluyken alkol tüketiyorum ve belki çok daha eğlenceli hissediyorum. Ama ertesi gün aynı oranda alkolü çok depresifken tüketiyorum ve çok daha ağlak oluyorum falan filan durumu onda da vardır. İlla ki evet. vardır yani. O ama işte onun e, şey... Öte... Ee, aslında beyin yani, kimyası hani bilimsel olarak kanıtlanan şey hani e, tabii ki senin beynindeki hormonlar vesaireler Beyn. hani farklı tepkimeleri yol açıyor olabilir ama hani yaptığı şeylerin hani sana senin vücuduna giren o THC maddesinin yaptığı fizyolojik e, kimyasal biyokimyasal etkinin aynı ol. Sen onu hangi şartlarda, hangi koşullar altında algılarsan ya da hangi e, prefikslerle, hangi ön koşullamalarla alıyorsan o senin deneyimini farklılaştırabilir. Fakat e, kimyasal olarak senin beynine yaptığı etki hep aynı oldu. Onda da mesela çok garip bir durum var. Hani şey zaman algında oynayabilmesi vesaire. Çünkü zaman zaten algı. E, evet. Algısal bir şey. Evet. Zaman aslında yok. Evet. Evet. İyi. <gülüyor> <gülüyor> zaman yok arkadaşlar. Dolayısıyla zaman yolculuk filmler filmlerde yok. Zaman <gülüyor> yok. Dolayısıyla sürekli zaman yolculuğu yapıyoruz. Evet. Ha bir de o geyik var değil mi? Hani sen aslında bir şeyi düşünüp söyleyene kadar işte şu kadar süre geçiyor. Hani onun beyne iletilme süresi var. Hı hı. Oradan tekrar işte dile iletilme, evet. işte oraya o kasa iletilme, bu kasa iletilme falan arada geçen bir süre var. Yani sen aslında bir şey düşünmenle yapman arasında bir zaman yolculuğu yapıyorsun. Şey gibi ya da bir ya adım ona, atmak Ona bakarsan yani, yani her zaman bir zaman yolculuğu yapıyorsun. Evet, çünkü çünkü zaman ışığın yok. senin beynine girmesi var. Tamam mı? Sonuçta ışığın bir e, yüzeyden veya bir cisminden yansıyıp sana gelmesi belli bir zaman alıyor. Yani bu ne kadar işte nanomikron milyar, 0. milyar e, 1500 milyar. Yani 1500 milyar saniye olsa bile bir zaman geçiyor. Sonuçta ışığın güneşten dünyaya gelmesi sekiz küsür dakika sürüyorsa eğer sen aslında güneşi hep sekiz dakika sonrası sonraki haliyle görüyorsun. Orada bir zaman yolculuğu yapıyorsun. Yapıyorsun. Mis. Yani aslında mesela gökte baktığımız bazı yıldızlar çoktan Öyle yok olmuş. Çok, evet. çok yıllar oldu. Evet. O yüzden sen bir zaman yolculuğu yapıyorsun. Evet. Bu na e, şey e, bunu baz alarak yapılan hani yapılabilecek en temel zaman yolculuğu işte geçmişe gitmektir diyor. Işıktan hızlı bir şekilde yolculuk edebilirsen diyor. Hani senden şu anda yansıyan ışığı ilerisine geçip 5 dakika önce yansıyan ışığı görüp senin 5 dakika önceki halini tekrar görebilirim durumu. E, zaman yolculuğu bu yüzden olabilir ama zaman yolculuk ettiğin zaman hiçbir zaman e, o zamanı değiştiremezsin derler. İşte benim canım skand noktası o. Değiştiremeyecek. gözlemlemek için yapıyor olmak ve ayrı etten. gitmiyor. Sen zaman yolculuğunu o şekilde yapmak istediğin an, mekan yolculuğu da yapmak zorundasın. Evet. Çünkü o ışın, o ışığı yakalamak için ışık hızından çok daha hızlı bir şekilde o ışının gittiği yöne doğru <gülüyor> <gülüyor> Sonra da duracaksın bir şeyler değiştirmek için bir şeyleri değiştiremezsin çünkü sen e, geçmişin yansımalarını görmüş oluyorsun zaten ha, zaten durduğun anda da zaman o aradaki boşluğu toparlıyor mu acaba toparlıyor tabii. algı olarak düşünürsen toparlıyor mu? Ee, Oha bunu bitiriyoruz o zaman Geekstra.com Geek bu g -Pod kaçtı bu g -Pod 5 galiba 5 mi 6 mi 5 galiba. 5 5 5 5 Geekstra.com Geekstra.com